Başladık. Selam gençler. Selamlar arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? İyilerdir herhalde. İyiler midir? İyilerdir herhalde. Cık. İyi diyelim iyi olsunlar. İyi diyelim iyi olsunlar, iyi diyelim iyi olsunlar. Evet. Ee, bugün bir balkon keyfinde evet. daha. Şeyden duyduğunuz üzere. Evet. Ee, bir bu günler. martı? Martı sesinden duyduğunuz üzere. Biraz hava güzeldi bugün, o yüzden balkona çıktık. E, çıktık. Birazdan büyük ihtimalle götümüz donacak ama olsun. Donmaz ben gindim Sen ne bak. Evet. Ben de... Sen de tişörtle. <gülüyor> <gülüyor> evet. E, 1 lira ekstra e, para vererekten... E, böyle tırnak içerisinde orijinal espressolu Amerikanon içiyorum şu anda. 1 lira mı? Fazla belki. Ha çok da fark etmiyor. O 1 liranın bir e, katma değeri bence. Belki normal espresso alsan onda belki anlarsın. Bunda yok. Yani daha güzel olduğu kesin Hı. ama herkese göre olmayabilir. Birazcık Hı. daha yoğun, birazcık daha toprakımsı bir tat var. Şeye koymuyorlar mı acaba? Karamel makyatıya falan koymuyorlar mı acaba? Yani onu istiyorsan öyle yapabiliyoruz. Bu da yeni çıktı. Evet. Yani, şey yani çok gerek yok. Ee... Yani bilmiyorum bana, yani en azından bana göre birazcık daha az keskin, daha böyle tok bir e, tadı var. Ama Neyse. ben iki şat koydurmazsam, ekstra şat koydurmazsam yani, Hı. mesela karamel makyajı da falan alamıyorum. Evet. Bazısı koyuyor, bazısı az koyuyor. Evet o adamına göre çok değişiyor. Adamına göre de çok bence e, şey yeni başlayan da. Yani işte <gülüyor> profesyonel arasında yeni başlayan dolduruyor böyle. Mesela Kavir. ben ara sıra görüyorum bazen işte hani yoğunluktan ya da işte adam üşendiği için. Ne ha, bileyim, yoğunluktan yani yoğunluktan genelde dediğim gibi. Şey olabilir. yapıyorlar. Emirli maton. mı kullanıyorsun? Ha mesela işte. Kademin teki light sütlü istedi ha. ama adam bir önceki kahveyi normal sütlü yapmıştı birini böyle az kalıyor ya zaten aha, böyle ondan da On, çekiyor ha çekiyor şeyi üstüne birazcık daha light sütü tekrar şey yapıyor e, bu aranın evet. altına millet fark etmiyor evet, evet. tabi yani bunlar boş konular. gelirime önemli, önemli konular. önemli <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> konular neymiş çok önemli önemli şey. konular bugün e, bu alkin keyfinden ne konuşacağız. Bugün balkon gündem konuşacağız. Bugün balkon kefinde. Ee... Ya aslında ben şunu konuşmak istiyorum. He, ne hani konuşmak ee, biz site yapımı vesaire şu bu yüzünden aslında bir yılbaşı ya da işte yeni yıl eski yıl e, muhabbeti, yapamadık evet, şey. muhabbeti yapamadık. Hı. Evet muhabbeti yapamadık. O yüzden e, bence birazcık o konunun üzerinden geçebiliriz. Olur. Hani e, sonuçta. Hı balkon keyfi dediğimiz şey birazcık daha bizim kişisel gittiğimizin yani, üzerine e, konuştumuz de şeyle dediğim ki asıl böyle mesela e, en sevdiğimiz şeylerden konuşabiliriz yani en sevdiğim şeyler konuşabiliriz kendi yani mesela işte sen en çok ne yapmayı seviyorsun ben, yani bence şöyle bir şey yapalım ee, hani, mesela tembel olduğun için ne yapmışsın ha işte 3 <gülüyor> soru hani 2013'te 3 <gülüyor> soru bir cevap Üçün birine hoş geldin. Üçün birine <gülüyor> hoş geldin. <gülüyor> yani 2013 senesinde geçen yılda ne yapmak istediğinde yapamadın. Bu şey de olabilir. Yani almak istediğim bir figür vardı. Alamamışsındır. Ne Bisto, ha. You failed this podcast. <gülüyor> e, Tabi görmüyorsunuz ama You have caption, failed, <gülüyor> <gülüyor> failed the city. Ben kapşon taktım da. Aa işte. Yani benim zaten failure olduğum e, Zaten aşık oldum, <gülüyor> o yüzden hiç şaşırmadım. <gülüyor> ee, e, hani tamam ne yapmak o. istedik de yapamadık. Evet. 2014 için hani ne yapmak, ne yapmak istiyoruz? <gülüyor> ne yapmak istiyoruz? 3. 2013'te hani şey e, dönüp değiştirmek istediğim bir şey olsaydı, yani bu sadece seninle ilgili olmayabilir. Mesela Ero'nun arası son finali değiştirmek <gülüyor> isterdim falan da olabilir. Anladım. Öyle gidelim. Önce senden başlayalım o zaman. Önce benden başlayalım. 2013 senesi. E, ne yapmak istediğinde yapamadın? 2013 senesinde ne yapmak istediğinde yapamadın. Hmm. Düşüneyim. <gülüyor> Düşünme payı var. 2013 senesinde... Valla... Ne bileyim aslında öyle şey çok yaşamıyorum ben ya. Ee, bu sene şunu yapacaktım Allah kahretsin yapamadım hmm. falan yani hani her sene e, onu sırada yayabileceğim tek bir şey var onu biliyorsun işte bu sene de şey Comic Con'a gidemedim ya yani. hmm. hani bu sene de gidemedim 2014'te de gidemeyeceğim falan gibi böyle her senenin e, üst üstemindi e, aslında zaten ama yani gerçekten ama bir bir bir sene hani hakikaten işte Çocuğu, karıyı falan bırakıp... <gülüyor> yani çocuğu, karıyı bırakıp ya da hiç Tamam bir bir Ya şey, da parayı çok bulduğum Grand için... Slam, hayır, bir Grand Slam yapmak lazım, anladın mı? Para bok olduğu için ya da hepsini al. Yani işte... E, Araba şey. eşek arabası kiralıklar. CES, S3, ha, evet. ondan sonra işte Comic Con. Comic Con. Games Con. Games Con. İşte Gamescom belki... Games Con mı o taraftan? Ha, işte Almanya. Her şeyi değil, Grand Slam diyorum. Hepsini, wow. Grand ne Slam. Ne lan bu, World Slam? İşte. Grand Slam yapmak lazım. Grand Slam yapamayız Top belki Tokyo Game Show falan Yok ya filan. bir Comic Con yapsak yeter. <gülüyor> Neyse yani 2013'te aslında Comic Con yapamadım. Öyle diyeyim. Hmm. Hani çünkü her sene bir şekilde böyle olan... Ha, sanki çok sene çok olsa uğ uğ uğ uğraşıyorsun da yapamamışsın ya, gibi uğraş, konuşuyorsun da yani ama... bir başvuru bile yapmıyorsun. <gülüyor> yani ama çünkü yani olmayacağını biliyorum yani o olacağı yok. Anladın mı? Vallahi ben bu sene için başvurumu yaptım. Biliyorum. Başvuruyu ee, yaptım. Eğer kabul ederlerse, badge verirlerse Bir de Leyla neyine başvuracaktın? Başvuracak bir şey yoktu ki başvuruyor? Hayır işte badge Sen Senin için. başvurduğun gibi başvuracak bir şey yoktu ki. Yani ben başvurdum arkadaş. Ee, yani cevap bekliyorum. Cevap vermeyi de bilirler. Ama bu sene... Ne bir cevap gelmedi değil Aa. mi? Aralıkta başvurdum. Aralık başında. Evet. Hani iki ay falan sürer az dediler. Ha. Çünkü sekiz hafta falan dediler. Alın. Cevabın dönmesi. Göreceğiz. Görüyoruz yani inşallah çıkar. Hani çıksın da gidemedim de. Yani i̇şim işi sallar giderim ben yani. Zaten işsizim. o Ben mesela. sallar giderim değilmiş. <gülüyor> çocuğu sallarsa gidersin. Çocuğu sallar giderim. <gülüyor> net çocuğu ya falan. <gülüyor> doğar o doğar. Olur öyle şeyler. Hayat yani. bu falan Hayat değil. Bu. <gülüyor> Hakuna matata. Ya A aslında komikken komik öyle bir şey ki. Zaten bir şeyleri sallamazsan gidemeyecek Oğlum şey. zaten çocuğu orada doğursan var, yılın olayı olursun. Yok ya onu yapamayız. Eğliğin gibi. Hemen kostümü giydirip ha. <gülüyor> çıkar çıkmaz. <gülüyor> yani 2013'te hani içimde kalan belki de olay bu. En büyük olay bu diyorsun. En büyük olay bu yani genelde çünkü onun dışındakiler hep çok standart şeyler. Hmm. Yani hayatında işte inişler çıkışlar yani. Yani çok böyle bir özel bir şey yok aslında. Şunu yapamadım, bunu yapamadım. Yani e, ne yapayım? Hani yapamadıysan bir şekilde başka zaman yaparsın diyeceğin şeyler çünkü. Ama mesela komik Con biraz daha uzak bir mesafede durduğu için. Hep böyle olsa ama olamayan, olamayan şey olarak hayatını duruyor. Şu E3'de bir yer öyleydi. Oldu bu biraz daha zor duruyor. Bakalım belli olmaz. 2013'te böyle bir şey var. Valla 2013 zaten biraz boktan bir yıl. Ondan sonra e, bu yani tam çok iyi bir için, sene değildi tabi, <gülüyor> kötü bir sene de değildi. Yani böyle işte tuhaf bir seneydi yani biraz uğursuz bir seneydi bence. Yani. Ondan sonra o yüzden e, çok da hani insanların <gülüyor> genel olarak baktığında bir sürü ondan sonra insanın çektikleri yanında benim zaten olmayan, benim için olmayan şeyler çok böyle biraz havada kalıyor bence. Ya abi yani her şeyin göreceli olduğunu da e, hani bilmek lazım. Tamam e, bir sürü olaylar olduğu Ama sene bu işte işte için isyanlar, ayaklanmalar, gezi olayları ha, falan filan. Ha bir sürü bu şey oldu. Hani de. tamam e, belki daha büyük bir e, pencereden baktığın zaman daha önemli olaylar olabilir onlar. Ama Mesela böyle daha ondan sonra çok... pişmiş... Pişmiş bir taraftan bakarsak mesela bu sene yazın Bodrum'a gittim ama Bodrum'daki şu organik dondurmacıdan yemedim mesela. <gülüyor> Allah cezanı vermesin <gülüyor> Gezi diyoruz adam dondurma diyor. Ya yani onu diyorum işte yani sonuçta biz... Yani Daha elit tabakadan bakarsam mı? <gülüyor> elit tabakadan ziyade biz çok bireysel bir nesliz. Yani Tabii canım hani e, bilmiyorum ben şahsım adına birazcık öyleyim politika ile vesaireyle uğraşmamamın ya da benim ilgimi çekmemesinin sebeplerinden bir tanesi işte hani birazcık daha bana dokunmayan yılan bin yaşasın kafasında bir insan olduğum için olabilir. Hani yani çok da umrumda değil. Bir de biz biraz daha hani şey ne daha çok bilgimiz olduğu bu arada, için bu lafı yani duyup da böyle hani bize kızacaklar olabilir belki ama Böyleyiz abi. Yani, yani şimdi zombi çıksa ne yapacağımı biliyorsun ama politikacı çıkınca ne yapacağımı biliyorsun abi. Of, Yapacak oğlum, bir şey yok. Aynen. <gülüyor> yani zombi kafaya sık. Politikacı ya aslında da kafaya sıkabilirsin. Ama yani o bir çözüm üretmiyor. Diğerinde hemen çözüm fix geliyor. Onda sıktı mı ikiniz çıkıyor yani çünkü. Oğlum ben sana diyorum. Amer Amerika'ya çelik kapı ihracatı yapmamız gerekiyor tamam mı? Değil mi? Adını da zombi şey. Zombi böyle. blok yazıyor. Zombi blok. <gülüyor> <gülüyor> çelik kapı çelik kapı zomru ve şey giriş katlarına demir yani. <gülüyor> yok lan işte şey hırsız demiri yapmışlar İşte dediğim. giriş ha. katlarına evet. şöyle bombeli 3, var ya üç yani kata kadar üç kata kadar demir <gülüyor> hatta o bombeli olduğu için içerisinde silah da yerleştirildiler tabi tabi evet. Yok ya yani yani, Amerikalıların bu ahşaptan ev yapmalışkanı geçsinler abi yani. Ama abi bu bak. Tuğla tuğla. Şu şeyi anlatmışlar hikayesi <gülüyor> çimento, var. Çimento tuğla. Hayır bak hikayesi var. Üç domuz bir kurt hikayesi var biliyorsun. Evet bak ah, tuğla. Şöyle. Yani diyorum, bak, yapmış, yapmış, yapmış yapmış yapmış üflemiş de itmiş bütün şeyler. Hiç kafa çalışmıyor. Tuğla oğlum. Tuğla. Tuğla, çimento, ha. beton, beton harme iyidir abi. Evet. Bu arada herhalde 2013 için bendeki... Hayal kırıklığı mesela diye düşündüm. Hı. Şimdi bu herhalde Xbox Microsoft kanalındaki Xbox One olayı çıkışı hayal kırıklığı oldu. Bir şey tarafında, oyunlar tarafında. Bunda bunlar da ilgilendiğim için söyleyebilirim. Bir Hı. de Benim, beni çok bağlayan şeyler değil tabii onlar. Yani seni bağlayan şeyler değil. Ama yani hani hayal kırıklığı anlamında biraz o var. Bir de kendi yaptığım işin tutmaması. <gülüyor> <gülüyor> İşimi sonlandıramamak da evet büyük bir 2010 şeyi oldu bende alması. Ama bilmiyorum 2013'te çok valla şey gelmiyor şu an aklıma ya. Biraz şey çünkü böyle mal gibi yaşadığımız için ya mal gibi yaşamak değil ama ben böyle günün gün, günü gününe yaşadığım için oluyor. Yani Aynen. böyle bugün bitiyor bitti yani anladın mı? Hani, planlı artık, programda yaşamıyorsun diyorsun. İşte planlı programı yaşamıyorsun. Hani on gün sonrasında ne olacağını hesaplamıyoruz. Çünkü on gün öncesinde ne olacağını O zaman olduğunu, çocuğu da kazaramıyor. Yani. <gülüyor> ama <gülüyor> <gülüyor> tabii çocuğu da niye planlayayım ki? Ya, Kazaram yani. olduğunu diyorsun öyle planla plan, her şey planlı zaten. Her bir sabah aynı saatte kalkıp bir işe giriyorsun. Yani o yüzden çok böyle mesela 10 gün önce ne yaptımın veya yaptıklarımdan pişman olamadığını değerlendirmesini yapmıyorum yani. Yani çünkü ondan ondan sonra 10 günüm de aynı geçiyor anladın yani. mı? Sen de haklısın. Aslında bana bir hayat yaşıyor. Zombi akupoko başladı dedi. Evet, tabii zombi gibi yaşıyorum. Ya. Rahat ama ne yapayım? Beyin ne sıkınca bitiyor. Beynimiz sıkmama gerek yok yani. Bingo. <gülüyor> ha, e, peki o zaman 2014'ten beklentilerim. 2014'ten beklentilerim. Hmm. Hmm. Hmm. Valla 2014'ten beklentim aslında... Zaten e, internetin e, konuştuğu kız mı erkek mi oğluy var senin. Ha, evet. <gülüyor> olayı var. Ya 2014'ten beklentim işte bir çocuk geliyor biliyorsun. Aha. Ondan sonra e, bebek geliyor, e, 2014'ten beklentim yok o yüzden <gülüyor> çünkü, <gülüyor> çünkü e, bebek geldiği anda bütün 2014 e, ona odaklı e, geçecek. Of var ya şu komik komik bileti çıkarsa ne gülerim sana. Valla evet. Anneme, karp, anneme karp, çakar gelirim. Karp, gel <gülüyor> karp gönderirim al gelin derim sana. Bebeği anneme bırakır gelin. Böyle. böyle bir sabah böyle kalkmış mesela Burcu böyle. Nasıl? Oğlan yok, yok adam yok. <gülüyor> Nerede lan bu alıyor alıyor falan arıyorlar böyle. böyle... Ulaşılamıyorsun uçaklasın çünkü. <gülüyor> Uçaktayım. <gülüyor> <gülüyor> check yapıyorum şeyde. Nasıl komik konusu San Diego check-in. böyle. <gülüyor> Burcu <gülüyor> <Şu> da annesine çekin <gülüyor> yapıyor değil Burcu mi? Burcu <gülüyor> da şaşırıyor nasıl yani falan. <gülüyor> Çocuğu almış anneye gitti. Çocuğu almış anneye gitmiş. <gülüyor> Yani o yüzden evet 2014'teki en büyük beklentim Bir bebeğimin olacak olması ve baba olacak olma O yüzden böyle bir durum var yani, evet. yani Bütün aşı ona, ana endeks olacak Oğlum ya çok acayip değil mi ya Bak, Araba kullanmak için lisans alman gerekiyor Sınava girmen lazım eğitim görmen lazım Ama çocuğu yapıyorsun <gülüyor> Ulan Çocuğu herkes yapıyor i̇şte O yüzden, o yüzden ağzımıza sıçılıyor Sen tane, de bir <gülüyor> çocuğun ağzına çeksin Bir tane değil 10 tane çocuk yapıyor insanlar Oğlum araba kullanmak için lisans alıyorsun ama çocuk yapmak için almıyorsun. Çocuk yapmak için mi lisans versinler? Oğlum en azından çocuk... Çocuğun nasıl öğret şey eğitildiğini vesaire bakıldığını bir öğre öğren... Ne lan bu? Devlet misin başıma? Oğlum komik değil mi ama yani bir hayatı Öyle. zehir de edebilirsin. Öyle güzel. Bunun standartı yok işte. Yani Standard olsaydı... Ya zaten 7 yaşına Herkes geldiği e zaman e standart e 200, oluyor 200 yani. İlk, i̇lk öğretime girdin mi... Yani ilk etmeye giriyorsun orada ne standardı? Standart eğitim sistemi. Ya bilmiyorum işte bir şey yaptık bakalım. İnsan <gülüyor> ama <bok> çocuk. <gülüyor> <gülüyor> i̇nsan ama yani işte çocuksuz olmuyor. Yani olmuyor mu diyorsun? Olmuyor yani ne sonunda çünkü hakikaten mesela kendimi geçtim. Sonra annem baban için yapıyorsun yani. Valla. Ya. Çünkü herkese bak bir yerde bir insan bir yaşa geldikten sonra mesela ben kendim yaşım için söylemiyorum ama. Ya 50-60 yaşına gelmişsin tamam mı? şimdi. Çocukların olmuş işte eşe kadar kadar adamın hali işte sen lazım sen değil mi annenin yapmış 30 yaşında artık. Daha ne yapsın yani? Anlasın. Ama o anne düştüğünden kurtulamıyor ya insan. O anne düştüğünden kurtulamadığı için şimdi onun böyle bir boşluk oluyor. tamam mı? O boşluğu doldurması lazım. O boşluğu doldurmak için ya işte böyle gidiyor abukluk çalışıyor. Ve gidiyor işte evine yine eşyalar alıyor. Yani bir anne şeyi onası oluyor Kurtulamıyorsun. ya da işte gelip senin hayatını mahvediyor. Sürekli sana oğlum şöyle yap, oğlum böyle yap. Halbuki işte bir çocuk olursa o zaman aynı heyecanı bir daha yaşıyorlar. İşte o çocuğu böyle şey decoy olarak atıyorsun, kaçıyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya aynı heyecanı bir daha yaşıyorlar. <gülüyor> hem, hem onlar yaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> yani hem o yaşıyor. Yani ondan sonra anne babanın anne baba işte senin annen babanın böyle bir evde altmış yaşından sonra Bunu dinleyecek bana an <gülüyor> Ama öyle yani bu, bu ona sır şey söylemiyorum ki. Bunu herkes biliyor. Belki de Hayatın şey. gerçekleri diyor. Herkesin bildiği ama kimsenin konuşmadığı <gülüyor> nasıl şeylerden? Bizden saklanan gerçekler. Yani çünkü bir uğraş oluyor işte. Allah bir bir çocuk işte Senin senin doğduğun Allahsı kişi gitmiş. Olsun bir çocuk yapmış. Anladın mı? Yani senin çocuğunun çocuğu yani hani onu büyük görmek bile e büyük başarı abi de herkese nasip olmayan bir şey yani. o kadar uzun süre yaşamak o kadar onu görmek onu büyüteceksin büyüyecek seni bilecek falan dede diyecek baban diyecek abuksun yani böyle bir şey yani yaşayan bir varlık hani böyle insanlar işte ondan sonra böyle tanrı şeyine erişmeye çalışıyorlar ya yani gerek yok zaten yapıyorsun işte bir tane çıkartıyorsun işte kimden çıkıyor sen ben olmasa yapamıyorsun yani öyle o yüzden bir şey. Ayde bu şey yani hakikaten. Yani bunu bir RPG oyunu gibi düşünsen. <gülüyor> öyle abi RPG oyunu. Level atlıyorsun da. Yani mi? öyle. Görem yani. Hani evlendin, hani çocuk şey yaptın. Şey gibi yani. MMO'da Çocukların, çocuklarının abi. sonra salgatasın tarlaya. Otbok topbası e, getirip yani. geri getirsin. Hani MMO RPG gibi. Hani herkesin gidip konuştuğu NPC vardır ya. Hmm. O işte anladın mı bu? Yani herkesin Endlessum'da <gülüyor> yaptığı şeyler bunlar. O görevi yapacaksın. <gülüyor> o görevi yapacaksın ki bir sonraki level atlıyorsun yani. E ee, o zaman biz O e, zaman mesela sen 2014'ten otuz. beklentin falan. Seyir. Level 30'da kalmak <gülüyor> <gülüyor> Level 30'un şenelir beğendim. Turk'lerini beğendim. Onu takılacağım. level 30'da kalacaksın. Ya ondan sonra <gülüyor> benle ama aynı şeye giremiyorsun işte. Aynı zancana Aynı zancana giremiyorsun. <gülüyor> Oğlum öyle kapılı zancanlarına girmek istemiyorum <gülüyor> İkili ikili ikili. Yani 2014'ten Zaten sen Aynen. kendi partini kendin kuruyorsun, tamam mı? Evet, tabii canım işte. 3 kişi olacaksınız, sonra... belki sonra 4 kişi evet. olacaksınız. Evet, böyle işte kurumu kurdun. Ondan sonra başka 4 kişilik partiyle alliance yapacaksın. Evet. Abi ben solo takılırım ya. Solo mu takılacağım? <gülüyor> İlla parti dişi kalacağım istersen Allah <gülüyor> Valla benim 2013'de keşke hani şu farklı olsaydı dediğim... Ne var abi? Aslında benim de çok öyle bir şeyim yok yani ben de herhalde çok mal gibi yaşadığım için. Hani planlı programlı yaşıyorum sözde ama hani yaptığım plan hiçbir zaman gerçeğe dönüşmeyince o plan bir olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o yüzden hani keşke 2013 için yaptığım planlar gerçek olsaydı olabilirmiş. Yani hani aslında bir de şey var mesela her zaman e, planda olan ama hiçbir zaman olmayan Hı. işte. Kilo Neydi? verseydim. <gülüyor> ha, ha bak 2013'te işte, mesela biz Kafkasya'lı e, bir sigara bırakma maceramız ha. oldu. Onu beceremedik. Yalan oldu. Yalan oldu. İşte e... benim de bir kilo verme maceram oldu. Bir aslında hmm. verdim bir kilo biraz. Bir kilo. <gülüyor> <gülüyor> bir kilo vermedim tabi de. Yani e, yok canım işte 88'den 85'e mine düştüm de. Ha, sonra sonra kaldı yine. 89'dan yani. düştüm. düzeltme evet. geldi. Pecişör'den evet. düzeltme geldi. 89'dan 85'e düşmüşüm bayağı. aslında 4 kilo verdim ee, güzel oldu ama bir yine aldım 86 falan oldum yine. Ya yani ben de bir bir ara bir 86 falan oldum. Sonra şimdi tekrar 83 falan indim. Ya almışsın boynum var Benim boynum var. Benim kasım yok ama. Senin boyuna gidiyor ondan. Mı? Benim üst gövde kasım yani, sıfır abi. Üst gövde kasım sıfır mı? Evet. E ya ya benim her şeyden çok sırt yapmam lazım yani kor kaslarımı geliştirmem lazım çünkü evet. hep böyle eğik büzük duruyorum yani evet. niye yapmışsın? işte bel ağrısı sırt ağrısı omuz ağrısı falan giriyor çünkü onu destekleyecek kasım olmadığı için ya işte bir tane çubuk al böyle koy böyle anlatsın bilgisayar başında otururken yani şöyle şöyle yap işte ya yapacağız işte ben işte daha dikkatli oturmaya çalışıyorum dik Hı. oturmaya çalışıyorum falan filan o üstünü kadar oturmaya çalış ben böyle işte kendim böyle buluyorum yani ki bu böyle plastik şekilde. Sonra niye sırtım tutuluyor? Az güya sırtıma bir tane yastık aldım. Ama hep unutuyorum böyle. Sonra bir iyice sıkıştırıyorum kendimi masayla, şey sandalya arasına. Kimi dik da tamam mı? Böyle sıkıştırıyorum böyle, böyle çalışıyorum ha. Ama bir şey oluyor. Yani işte. Anlamıyorum. Yani bir... Kafka dengen olursa bana sözü var bir tane anti gravity şey sandalye aldık. <gülüyor> anti gravity sandalyesi. Ne e. yapıyor sonunda? Havada. Yok, havada durmuyorsun da hani öyle bir e, senin vücut ağırlığını dengeliyor ki alet. Evet. Tamam mı? Aslında şey, e, ağırlığını çok e, herhalde eşit bir şekilde dağıtıyor bütün vücudundan. Evet. O yüzden tek bir noktada bir basınç hissetmiyorsun. Anladın mı? Yani havadaymışsın gibi bir his veriyormuş. İlginç. Evet. Yani sürekli zaten şey bacağında, da e, kafan da kalbinin üstünde kalıyor. O Hı -hı. koltukta. E, o yüzden de dolaşımın düzgün oluyor falan filan. Onu rahat sen. Uyumak için ya. Ha, uyumak için. Ha. Böyle şey böyle yatar bir <gülüyor> koltuk o. Evet güzelmiş. Ee... Bir de hani yeni ofise para harcayacak kadar para harcayacak kadar kazanabilirsem. He. Ha. Ben... Koltukları şey bu aktif koltuk dedikleri koltuklar var ya. Nasıl oluyor? Yani pasif, pasif koltuk dedikleri hani direkt götünle oturup sırtını dayadığın koltuklar. Tamam. Tamam yani senin vücut ağırlığını dengelemek için ekstra bir çaba göstermediğin Hı -hı. koltuklar. Yani standart koltuklar, pasif koltuk tamam mı? Tamam. Bu aktif koltuklar şey gibi hani şey gibi olanları da var. Pilates topu gibi olanlar var. Hı -hı. Yani senin dengede durmak için sürekli hani kas, Arkez, çalış evet, kas çalıştırıyor olman lazım. Dolayısıyla hani şey, o, ortopedik olarak hani daha iyi oluyormuş. Ne biçim koltuklar varmış? Yani birazcık daha rahatsız oluyorsun ama hani belli bir kas kitlesi oluşmaya başladıktan sonra o düzgün oturma pozisyonuna sen alıştığında hani çok daha rahat oluyormuş. Yani öyle şeyler işte zamanım çok evet, o yüzden e, işte 2014 <gülüyor> hedefim aktif <active> koltuk <gülüyor> <mi? gülüyor> yok oh, ya okay. 2014 işte 14 hedefim hedeflerimin arasında işte şey var ee, hani geek birazcık daha hani hobiden evet hobiden çıkartıp birazcık daha profesyonel bir şekilde yapmaya çalışacağım hani e, kalkarsak da işte sen de işte e, destek veriyorsunuz. Yani daha doğrusu işte Kafka iste ben daha çok hani artık bir iş olarak modellemeye çalışıyoruz Geeksreyi bilmiyorum ne olur ne olmaz Hı. ama e, öyle bir çabamız olacak. Onun dışında işsizim, i̇şsizim. Ee, ve dedim i̇şsizim 2010, ha, 2014'ten sonra başkasının altında çalışmam arkadaş dedim. Böyle İlginç. bir karar aldım. Evet, ama kendi karar. işimin patronu olacağım ben o. olacağım kararı verdim. Dolayısıyla işsizim. <gülüyor> <gülüyor> o zaman siktir git dedim. <gülüyor> Yok yani e, öyle bir karar verdim. O yüzden e, hani Geekstra'da devam edecek ama hani kendi e, artık uzmanlık alanım hmm. diyebileceğim sektörde hani e, bir şeyler yapma çabasına gireceğim. E, 2014. Hadi bakalım. 2014 bakalım nasıl gelecek? 2013 2014 geldi. 2013'ün bitti hiç üzülmedim ha yani iyi ki bitti. Çok abi ben böyle üzüldüm abi çünkü... sevdiydim 2013 için. Belki o abuk subuk şey oldu bundan olabilir. Evet, abuk subuk şey olmasından ziyade Yani 2013'ün bitmesindeki... ...ya aslında üzüntüm değil de hani düşündüğüm zaman e, bir ironik e, şey e, gördüm. ...hani 83'lü olduğum için... ...2003'ün de 3'ü var ya... Evet. ...hani... Bir sıfır evresini bitiriyorsun tamam mı? Ya yani Bir döngüyü bitirmiş gibi hissediyorum. 30'umu bitirdim 31'e e şey. gireceğim gibi. Hmm. Seni anladım. Öyle hani baştan hani şey e, startlardaki koşu şey vardır ya evet. pisti. Evet. Hani başladığın noktaya sanki böyle koşup koşup geri dönmüşsün gibi. Lan bir turu <gülüyor> tamamladı kastiktir lan. Böyle bir moddasın işte. Eee evet, peki e, 2014'teki şeyin, ay 2014'teki, 2013'teki... Ya değiştirmek istediğim... Ya 2013 için değiştirmek istediğim aslında... Aslında ben 2014 için de, şimdiden değiştirmek istediğim <gülüyor> 2014 için e, değiştirmek istediğim şey... 2014 2015 için. 2016 ertelenen... <gülüyor> ya 2014 ben için hatırladım. aslında benim değiştirmek istediğim şey şu... lan BBC'nin kafasını kıracağım. Yani iki sene bekletip üç bölümü... O bölümün... adamların parası yetmiyor demek ki. Nasıl parası yetmiyor? İki sene bekletip tamam mı? Üç bölümü on dört gün içerisinde yayınlayıp sonra tekrar bir, bir sene daha bekle diyor olmaları beni çok tweet ediyor. Ya ona bakarsan, ona bakarsan her şey için bekliyorsun zaten. Ha, yani bekliyorsun da ya, <gülüyor> standart dizileri düşün. Abi yirmi bölüm, yirmi dört bölüm, yirmi altı bölüm. Ya hayır, onun, onun için demedim ben. Her şey için bekliyorsun. Yani işte bu Mesela Justin Efendi için bekledik. Hobbit için bekliyoruz. Yani Elif'in çekmiş olduğu filmi bekliyoruz bir sene daha, tamam mı? Yani böyle hep böyle bir beklentin ya yani şu beklemenin olan şey var. Benim demek istediğim şu aslında. Hani tabii ki onların kendi standartları. Şart koşma bekle. Allah ha. Allah. Yani adamlar yapacak. Bekleyeceğiz illaki yapacak bir şey yok ama hani biz bizim alışık olmadığımız bir format ya. Evet. sezon 3 bölüm BBC'nin dizileri yani. bir tuhaf ya bazısı... Hayır, tamam İngiliz dizi formatı öyle zaten evet. ama ben zaten İngiliz dizi formatını hani güncel olarak çok fazla takip etmedim hmm. Hani İngiliz dizilerini ben hani çok geç izlemeye başladım geç derken işte e, sen söyle e, ne? ne lan o e, ne vardı komedi dizisi aa ha? Adını unuttum ya. Hangisi ya. Hatta Amerikan versiyonunda falan çıktı işte. Ha şey. Ne ne ne lan şu? Perhaps Kap perhaps Kap perhaps. Ha, Ha. Herhalde benim hani bilinçli olarak hani arayıp bulup izlediğim ilk İngiliz dizisi Kapling olmuş olabilir. Kaping. Sonra ben bir ara şey bakmıştım. Bean Human vardı işte. İşte Bingham'ın şey. öncesi işte şeyler vardı. E, hani Black Books'lar vardı. Ayrıca yani evet. rahatlar var. Bilmem neler var ama hani onlara gelene kadar zaten. Ben, mesela ben Black Books'u e, hani ilk keşfettiğimde e, birinci sezon bitmişti zaten. Tamam ikinci İkinci sezondan itibaren falan izlemeye başladım herhalde. Hani birikmiş birisi, bir şey vardı. Mi, birisi, di, di, şey... Skins, Skins de 8 bölüm falandı. Eee bir izliyorsun da BBC dizisi dediğin şeyi sonra. İngiliz dizisi, büyülü dizisi. Tamam İngiliz dizisi dediğin şey yani ben şeyle başlamıştım. Bu ilk işte kablo televizyon çıktığında ondan sonra BBC'nin kanalı vardı. BBC verirdi yani. BBC'de işte neydi o bir tane dizi vardı. İstannis. İstannis ya bir evde geçen bir ev değil, otel mi? Böyle Ev Otel yani o tarzda bir şeyle geçen sanki bir dizi vardı bir uzun boyu bu Wanda adında bir balıkta oynayan bir uzun boyu bir herif vardır. Ondan sonra onun falan oynadığı böyle bir dizi vardı mesela onu böyle açıp bakardım böyle. Bir de İngilizce öğrenmeye çalışıyoruz ya onu dinlerdik böyle var Yani Neyim onu bilmiyorum vardı. da. Şu şeyin dizileri vardı işte. E, komedian var ya herif. Hangisi? Ya. Fry. Hayır canım. Cık, şey... Steven bir tane böyle Fry çirkin mi, herif anlayayım. var işte penguene benzeyen. The other mı? Bir şey Black bir şey Black Adam The Black Adam diye bir şey vardı sanki. Bilmiyorum. Ya şu bir tane İngilizlerin şey komedisi var ya komedyeni. Çirkin bir herif var işte böyle sakar rolleri yapıyor. Ha ha ha Mister Bean'i e diyorsun. Mister Bean'in neydi o erifin adı? Ha, i̇şte o elfin oynadığı ondan sonra bir tane dizi vardı Black Adam. Abukusum bir şey biliyor. Geçtiği geçen. Ondan sonra orta çağında geçen işte ondan sonra... Ha, ha, bir, ha hatırladım. Bir salak biz vardı o vardı mesela. Ama herif hakikaten şimdi düşünüyorum da yani slapstick komedinin damına koymuş yani. Evet o zamandan beri öyleydi ama şimdi yok ortada. Onun şimdi Mr. Bean skeçlerini hatırlıyorum da ben de şey e, ortaokulda izlerdim çok. Sen miştin ortaokulda? Ha ortaokulda Mr. Bean skeçleri arasında benim en yani tek aklımda kalan bir tane şey yani iki tane şey var. Bir tanesinde de gidiyor, evet. tamam mı? Röntgen çekiyorlar. Bir tane çürüğü var ve onu yani çok ağrıyor. Çekilmesi gerekiyor. Ama şey, e, röntgen hani arkas arkadan da önden de bakılabiliyor ya. Evet. Doktor bakarken masaya koyuyor bir şekilde. Doktor gidiyor. O da dayanayıp Hı -hı. dayanamayıp çekecek herhalde ya da öyle evet. bir şey. Hangi taraf olduğunu şey yapıyor. Tamam Ayı evet. çıkartamıyor. <gülüyor> i̇şte. Sağ mı sol mu üst mü aşağı <gülüyor> yani o e, kendi içerisinde karar vermeye çalışırken işte bir yandan da diş çekmeye çalışırken ki komedi o kadar iyi yapılmıştı ki Allah işte neyse işte hani tam şu ana kadar taş çatlasa hadi doktoru olarız say, hadi en fazla 20 tane İngilizcesi izlemişimdir. Hani o formatı da hani gündelik takip etmediğim için çoğunu da doğru, doğru, evet. alışık değilsin. Yani işte Sherlock'ın bir Sherlock <gülüyor> olayı biraz hakikaten bir tadımlık yani. İşte böyle üç bölüm, bir buçuk saatten üç bölümse ediyorsun. Aslında bir uzun şey, filmmiş yani, gibi. Uzun metraj filmmiş gibi, film gibi. Sonra işte bir sene falan geçiyor. Aslında unutuyor insan. Yani böyle aklından çıkıyor ve sonra tekrar geldiğinde seviniyorsun. <gülüyor> Yani uzun yani ben işte, hani uzun zaman sonra yediğin bir tatlıymış gibi yani. Aynen, aynen. İşte yedikten sonra da Yedikten sonra o tadı damanda kalıyor. Evet. Daha çok yemek istiyorsun. Evet, ama bekleyeceğim diyorsun. Güzel olur. Güzel. Bekleyin. Böyle şeyler söyle Bir seferde harcayacaklarına yavaş yavaş yukarı. Daha kaliteli iş Güzel güzel. Yani izlemeyenler için tabii ki tavsiye ediyoruz. Evet. Ee, benim favorim tabii ki 3. bölüm. Ee, ama ilk 2 bölüm de gayet iyi. İlk bölümde birazcık Hani bazılarının gereksiz bulduğu uzatılmalar eh, var, var bir ama. Şeyler ama olsun. Sonra kurtarıyor. Bir, bir mimik yapıyor, bir, bir şey yapıyor. <gülüyor> Yetiyor. Valla işte bakalım. Yani. 2013 böyle bir tuhaf yıldı. Ee, 2013'te ilgili hani benim ondan sonra kendi kişisel şeyim dışında ondan haya hayal kırıklığına veya böyle gıcık olduğum. Hı hı. Ondan sonra bir şey. Ya bu eee. aslında birazcık da şey değil mi abi? Yani hayatımız o kadar anlamsız ve boş mu ki 2013'e dönük herhangi bir şey söyleyemiyoruz şu anda? Yani çünkü bence e, çok sindiriyoruz şu aslında bastırıyoruz kendimizde. Anladım yani aslında yani 2013 ile ilgili büyük umaley ona sözsüz iktidırdırdettim, sözsüz şikayet ettiğim bir sürü şey var ama geçti gitti ya. Yani geçti gitti. Yani kal ki kalıcı kalıcı bir şey yaşamıyorsun, anladın mı? İşte belki de geçti gitti yapmamak lazım. Hani biraz bilmiyorum. tüketim tüketim üzerine kurduğum bir şeyi yaşadığımız için de olabilir. Çağda yaşadığımız için de ya olabilir. Tüketim bitti. İki yani, bin tükettim bitti yani, anladın mı? 2014'de tüketeceğim bitecek. Çok da bir şey olmayacak çünkü zaten e, hep standart şeyler yapıyorum. Bilmiyorum. Hani e, biraz daha kişisel bir olay bu benim için ama hani 2013'te birazcık işte sağlık problemleri vesairelerle ilgili ee, bir endişe yaşadım ben ee, benim pederim bir e, sağlık sorunu vardı ee, şimdi birazcık daha iyi gibi hı hı. ama kronik bir şey yani sen söyle hani ciddi bir hastalık değil yani gü günümüz ve çağımızda artık herkesin başına evet, gelebilecek evet. bir şey ama olsun yine de hani babanı yani o kadar Tabii. hani güçsüz görmek İyi bir şey değil. İyi bir şey değil. Onun üstüne de işte e, bu senenin başında hani dedem vefat etti. Evet. O yüzden hani 2013'ün son çeyreği hani birazcık kafam hani bu ölümle işte ne bileyim hayatın bir anlamsızlığıyla... Bir yani 2013'te yani hani yakın değil ama bir sürü insan öldü gitti. Yani bir sürü insan öldü gitti de hani bu sonuçta bana... Senin yakın şeyin evet. ama aynı zamanda hani yani aslında neredeyse üst üste adam gitti yani öyle bir şey oluyor. Yok şu öldü, yok bu öldü falan diye bir sürü ondan sonra mesela ünlü veya işte Hı. hani neyim, sevdiğin beki falan. Çoğu insanın sevdiği belki böyle insanlar tık tık gittiler yani. yani yerli, yabancı ondan sonra. Ee, hani böyle komik oluyor aslında bakıyorsun böyle bir de Twitter ölüm bir şey var ya böyle. 2013 bir tuhaf da yıl yani bayağı bir ünlü insan gitti mesela. Yani çok insan alan bir yıl oldu. Hins şeyde. Yani bilmiyorum bana çok Hayatta. garip geliyor. Yani garip geliyor derken şu açıdan. Hani ben sürekli kahve yasıkla yaptığınız podcast'lerde de bahsediyorum. Hani Kevin Smith'in podcast'lerini çok dinliyorum. Evet. Mesela e, Hollywood Babylon adlı e, podcast'lerini ben haftalık takip ediyorum. Çıktığı Hı -hı. gün dinliyorum. Ve orada zaten Uh, Tinseltown Stiffs diye bir bölme uh, sekmeleri var. Hmm. Orada da işte Hollywood ünlüleri arasında kim ölmüş, kim kalmış hmm. vesaire hmm. Uh, haberleri paylaşıyorlar. Her hafta mutlaka en az bir iki kişi gidiyor tamam mı? <gülüyor> yani işte yok bilmem bilmem ne filmlerinin yapımcısı, işte kaç tane Oscar almış bilmem ne adamı Tamam mı? Öyle yani çok tanıdığın insanlar tanıdıklar. Evet ama sürekli haftada bir tamam mı? Ben güncel haber takip etmeyen bir insan olarak hani teknoloji işte geek haberleri hmm. dışında hani yok trafik kazası olmuş da bilmem kaç kişi ölmüş, uçak düşmüş de bilmem kaç kişi ölmüş, Türü haberleri ben takip etmediğim için çoğu zaman bilmiyorum. Televizyon da izlemediğim için. Tamam. Maruz da kalmıyorum genellikle. Tamam. Ama haftada bir bana bu hafta insan öldü diyen iki tane adam var tamam mı? Ve o kadar normal geliyor ki bana o. E yani. Ama hani bunun farkı. Çok yakınında bir insan evet. olmadığı için normal geliyor. Evet, doğal geliyor. İnsan yakındaki birine bir şey olursa aklı biraz başına geliyor, sonra geçiyor. Evet. Hani ben geçmesini de istemiyorum aslında. Geçmesi istemiyorsun ama. Yani sen geçmişsin istemesen de ondan sonra e hayatın kendisinde bir devamlılık olduğu için... Tabii tabii. Ondan sonra mecburen geçiyor yani hani e yapacak bir şey yok. Yani kendini kapatamıyorsun suçta. Ondan sonra... Ay, e zaten kendimi kapatmak da istemiyorum ama hani ulan... Bir durayım neymiş bu diye bir oturup düşünmek istiyorum ya ne, şimdi şöyle bir sıkıntı var orada işte duruyorsun mesela neymiş bu diyorsun değil mi ulan bilmiyorsun ki ne olduğunu Leyla i̇şte. bilmediğin için düşünmenin de bir anlamı olmuyor yani. çünkü neymiş bu neymiş bu diyorsun ondan sonra diyorsun ki ya gideyim bir kahve içeyim Sonra diyorsun ki gideyim bir hamur diyeyim. Sonra gidiyorsun derken zaten o noktadan uzaklaşıyorsun tekrardan. Yani durduğun nokta. Ya böyle geliyorsun geliyorsun burada duruyorsun. Neymiş bu diyorsun? Bir bok anlamıyorsun tabii ne olduğunu bilmiyorsun. Çünkü yaşamadığın için. Ondan sonra, sonra devam ediyorsun. Sonra bir şey daha oluyor. Ulan neymiş ne oluyormuş diyorsun. Yine aynı bok oluyor ama. Ay en sonunda tam duruyorsun. O zaman anlıyorsun belki ama da artık yani. <gülüyor> Onun el çekince anlıyorsun Onun diyorsun. da kimseye faydası olmuyor. Evet. Yani hayatta ee, şeyin ne derler gizemini daha sonra hep tek kişinin çözebildiği hı hı. ama kimse söylemediği bir şey var o da ölüm işte. Zaten şöyle bir şey var, ee, Hani benim ben çok, sev çok sevdiğim bir laf, hani dünyada ermiş insan olsaydı diyor, tamam mı? Haberin olmazdı çünkü Öyle Eren'in şey. zaten dünyeviyetli bir alakası yani kalmamış yani. oluyor, tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> aşmış gitmiş yani. <gülüyor> İşte nirvana'ya ulaşıyorsun. Yani ulaşın nirvana'ya ulaşan adamı zaten dünyayla yani, bir... Nirvana, yani. aşağıda ne işi var ya? Yani? Gelmişim buraya. <gülüyor> o yüzden sana hani ben işte e, sana bir havadis getirdim, sana işte nirvana'ya ulaşmak ulaşma için bir yol sunacağım diyen adamlar Hı. kendi ulaşamayıp hani those who can't teach <gülüyor> <gülüyor> adamları oluyor. Tabii canım, on neredesin? Yaklaşıp geri dönmek zorunda kalanlar var. Evet. Ya, sen istemiyoruz. Ya bari gideyim de anlatayım. <gülüyor> Bir değerimiz olsun. Ya da şey vardır yani. Ya <gülüyor> böyle bütün aslında mafya gelir böyle herkesi öldürür. Hı -hı. Bir kişi öldürmez. Sen git anlat bak biz ne kadar kötü adamlarız der ya. Hı -hı. Bu da olamaz ya herkes alıyor. Sen kal. <gülüyor> <gülüyor> git gene anlat bak nasıl oluyormuş bu iş. <gülüyor> Ama niye falan öyle, Seni sonra oldun. <gülüyor> senin daha çok anlatman lazım diyor. Yani adamları geri gelir. Onlar da ne yapalım diyorlar. Geri geldik ama bari boş gitmesin zaman diyor. Para alıyorlar. Onlara. Evet. Onlar da para. Yani madem öyle. Madem biliyorum anlatayım. <gülüyor> ya. ya işte eee Az çok tanıyorsun beni. Hayatım boyunca böyle kafamda böyle bin bir şey, e, proje evet. üretip hiçbir şey yapamayan e, bir insan oldum şimdiye kadar. Kafa kocaman. Evet kafa. Hani şey gibiyim ben zaten. Bu ki e, şişiyorum. <gülüyor> <Düşündük> şey e, <gülüyor> Hitchhikers <gülüyor> Guide to the Galaxy'de kafa şey dışında. var ya. Lan robotun adını unuttum. Marvin. He Marvin. Evet, Marvin gibi. var onun gibisin hakikaten. Marvin'im ben yani. şey hep diyor ya zaten. It's so Dünya kadar beğenim var. Ama, <gülüyor> ama kapı açıyorum. Evet. <gülüyor> kapıya bakıyorum. Git ama sen çay kadar. getiriyorum. <gülüyor> Beyin dünya kadar ama... Zaten Marvin <gülüyor> kim ki? <gülüyor> Bir şey bile yok. Çay kırışkanı çok güzel. Hani öyleyim. O yüzden ben birazcık da bunu 2014'te hani fiilen hayata bilmeyi istiyorum. İşte ile bir şeyler yapmaya çalışıyorum, i̇şte kendi evet. işimi kurmaya çalışıyorum vesaire vesaire. Yani ben de işte böyle bir şeyin ondan sonra parçası olmak istiyorum. Yani çok böyle, ne miyim? Hayatımız biraz amaçsız yaşamakta hakikaten böyle şey oluyor. Hani işte e, bazen böyle duruyorum, Cık. diyorum yani mesela Facebook bakıyorsun, işte haber okuyorsun, haber alıyorsun sürekli. Sürekli bilgi alıyorsun değil mi? Hı -hı. Mesela sürekli bilgi alıyorum ama... Yani mesela bir yerden sonra niye aldım bilmiyorum o bilgiyi. Yani böyle sadece alıyorum. Ama bir, bir yere gitmiyor yani. O bilgi böyle boşa, boşa gidiyor yani. Böyle evet, ta taşmış evet. da üstünden akıyormuş gibi yani bardak anladın ve böyle, böyle sıkılıyorum diyorum ki aslında yani çok ihtiyacım yok böyle şeylere. Git, gitmek istiyorum. Ama sonra tekrar da içine çekiliyorsun. Ee, böyle o yüzden diyorum ki acaba aslında kendim bir şey yapabilsem o zaman belki kendimi arındırabileceğim bazı şeyler. Ya aslında şöyle bir şey de yapmak bir şeyin parçası lazım. olmak istiyor insan. Yani hani... bir şeyin parçası olursan, bir şey üretirsen, ondan sonra o üstüne doğru gelen bilgiye karşı hani böyle karşılıklı şey aduke çekiyorlar ya. Ya yani böyle karşı aduke çekebilmek istiyorum ama daha yapamadım işte. Ya şey aslında sonuçta şey sen söyle. Hani son 10 yıldır en çok konuşulan şeylerden bir tanesi işte bu fast food'un ne kadar zararlı olduğu vesaire. Evet. Değil mi? Hani aslında bizim Twitter'dan Facebook'tan böyle yarım yamalak aldığımız bütün bilgiler bu fast food gibi. Oturup Aynen. da hani şey nedir? E, hani besin değeri nedir? Ha, tamam mı? Hani lif, lifi var mı? Proteini var mı? Ya şey hani birinden alıyorsun. Hızlı bilgi alıyorsun ama ondan sonra sen de o bilgiyi böyle anlamsız bir şekilde paylaşıyorsun. Tamam mı? O evet. böyle bir çöp gibi böyle şey asteroid Aynen. yığını gibi bir gezegen evet. Senin çevrende böyle gezen bir astroid yönlü gibi. Evet. Sonra işte böyle bir yerden sonra çarpma yapışıyorlar. Aynen. Böyle kalkanlarımıza yıkılıyorlar. Yani. Evet. Bilmem kim ölmüş. Yok aslında ölmemiş. <gülüyor> böyle Pah! diye astroid çarpıyor kafalı. Aaa falan diyor öyle. Hemen spak da yok. Ne yapacağız? ne yapacağız? Hiçbir şey yapamıyoruz. <gülüyor> Data yapacağız artık. <gülüyor> Data yapacağız. <gülüyor> o yüzden işte ben de yani hani böyle... 2014'ten beklentim Google Skynet olsun. Aynen. <gülüyor> daha değil lan. Daha vakit var ona. Yok. Vakti geçtik lan. Ya öyle değil be Leyla. <gülüyor> film film şey, tarih şeyinde akışında konuşmuyoruz. Bana bakarsan kaykayı havalandıran kaykayı da geçtik yani. Mm. Avu da uçan kaykayı geçmedik mi? Bir senemiz var. <gülüyor> <gülüyor> Zaten şeyler geziyor. Kaykay Bilim adamları bir senemiz ee, var. Şey <gülüyor> yaptın yaptın. Mimarileri evet. geziyor. Yani. 2014'te o yüzden aslında yapmak istediğim şey, daha doğrusu böyle yapmak istediğim şey demeyeyim de başıma gelmesin istediğim şey <Gülüyor> Çünkü yapmıyorum başıma gelsin istiyorum. Evet. Başıma gelmesi i̇şte şey Böyle pasif olmuyor abi. Ha yani hayır başla insan başına, ama başına da gelebiliyor yani. Hani ama romantik komedi gibi isti şey istiyorsun sen. Ben romantik komedi He. gibi istemiyorum aslında. Aslında böyle, yani zaten o başına gelmesini istediğin şey böyle hani bir gün sokakta yürürken çarpsın sana omuz atsın tamam bir, bir e iki tane bir... ya sokakta keşif <gülüyor> istiyorum yani. <gülüyor> keşif pardon beni. pardon. Pardon. Niye pardon? Keşfetsinler yani abi. He. Keşfedilmek istiyor. Yani niye insanları keşfediliyorlar? Nedir yani? Sen keşfedilip ne yapmak istiyorsun mesela? Ay, İbrahim tatlısız mı? Hayır tabii ki öyle bir şey olmak istemiyorum da. İnşaata çıkmak istiyorum. Yani söyle. E, hani bir e, güzel bir şeyin parçası olmak istiyorum, anladın mı? Hı -hı. Yani böyle bir Gigster'in parçası olmasını, hani Gigster'de daha iyi olsun o zaman istiyorum. Yani böyle bir parçası olduğum bir şey. Ya çünkü ben mesela şeyi biliyorum yani kendim hakkında. Ondan sonra tek başıma bir şey yapabilen bir insan değilim ben. İşte ama şu şu işte bizim sıkıntımız o. Şimdi sen bir şeyin parçası olmak istiyorsun ya. Evet. Sen parçası olduğun şeyi ilerleten faktörde olmak zorundasın o zaman. Yani şey gibi evet. parazit gibi hani ben bunun parçasıyım diye sürüklenip gitmek istiyorsan ya. öyle değil lan. Öyle işte. sana. Sonra, Ama tek başıma bir şeyi götüremiyorum. Ama birkaç kişiyle beraber bir şeyi götürebiliyorum. Çünkü onunla e, tek başıma hani işte bu brainstorming dedikleri muhabbet var ya. Yani. Tek başıma olmuyor. Ben yani tek başıma oturup düşünüp, düşünüp şey yapamıyorum. Biriyle onu paylaşıp ondan Hı -hı. gelip feedback alıp evet. onun üzerinden üstüne ekstra o zaman koyabiliyorum. Ya tek başına böyle ondan sonra satranç oynayamıyorum yani biriyle beraber oynamam lazım. O yüzden e, bir şekilde işte Ansur 1 ile aynı beraber kafada olan biriyle de bir şey parçası olmak istedim, değil mi o. E, işte yapmak. Yani onun sıkıntısı şu. Ne biliyor musun? Ama orada Çok, işte bazı böyle yetersiz yetersiz, yetersiz oluyor. Yetersiz, yetersiz, yetersiz yanlarından ziyade orada şey kendini geliştirmedin Orada bir değil. şey yapmak, yani bir feragat yapmak zorundasın. Tamam mı? İşte zamanını ayırmak zorundasın. Evet. Tabii Yünlenme tabii canım. Falan. Hani insan hani bir şeyin bir parçası olmak istiyor tamam mı? İşte o parçası olduğu insanlarla birlikte bir şeyler de yapmak istiyorsun. Ama işte akşam e, işten gelip de kıçını kaldırıp hani... Ha, öyle yatacağım. ha Skype'a girmeye üşeniyorsun ha. tamam mı? Ne bileyim işte hafta sonu işte çıkıp <gülüyor> bir yere, gitmeye, atıyorum, hani gitmeye, bir yere üşeniyorsun. gitmeye üşeniyorsun. Bir Starbucks'ta oturup hani bir iki konuşup bir şeyler yapacaksın değil mi? onu evet. Ona üşeniyorsun. Üşeniyorsun yani. İşte onu niye üşüyorsun? Şey üşünmemek lazım. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ona, ona üşün, üşenmenin de şu oluyor. Sonra İstanbul gibi yerde yaşadığı için üşeniyorsun abi. Abi bak. Bence o yüzden. Ben yani. şu anda hani, ya hani kendi borumu öttürmüyorum. Şeydin. Hayır kendi borumu öttürmüyorum. Ama mesela üç tane e, yani neredeyse her hafta çekmeye çalıştığımız üç tane podcast var evet. değil mi? Hani ben bu üç tane podcasti çekmek için sana ya da Kafka Evet. Hani gitmesem evet. çekilmeyecek mi bu abi bunlar? Ya yani çekilir de gidip onası çekebileceğiniz bir yer olması gerekiyor o zaman. Oğlum telefonla çekiyoruz. Her yerde çekiyoruz yani. Tamam da iyi de, onası gidip Starbucks'a çekemezsin bunu. Starbucks'ı çekemezsin ama ya da, gidersin. Yani Göztepe daha... Parkı'nda çekersin yani. E, çekeriz ne var ki? Hay yani parkta Hayır. çekmek gibi, bir lokasyon olsun. Gider çekersin zaten. İşte onu diyorum. Ama mesela... Ayrıca bunun nedeni de şu. <gülüyor> iki tarafında Hı. kendi şey, Aile düzeni var da ondan oluyor. <gülüyor> Leyla, yine dönüp dolaşıp, seni, aslında bizim level'ımıza gelmemiş onmandan kaynaklanıyor Siktir olay. lan, ben sizin level'ımıza gelmiş olsam, zaten hiçbir şey, hiçbir boku olmaz. Aynen. Ben de çıkmayacağım evden. Aynen. Aynen işte Leyla, o zaman şöyle bir sistem oluyor. Sistem değişiyor o zaman. İşte dövüş sistemini değiştiriyorsun. Şöyle oluyor, ondan sonra biz zaten bir araya daha kolay gelebiliyoruz. Çünkü bir araya geldiğimizde, ondan sonra biz şeyleri salıyoruz ekibi. Ha -ha. Onlar takılıyorlar. Biz üçümüz daha rahat takılabiliyoruz. Olmuyor işte abi öyle. Ya nasıl olmuyor? Oluyor işte. Bak şimdi mesela burada ondan sonra şey Burcu sıkılıyor olmayacak o zaman. Aldın mı? Çünkü <gülüyor> kafkesinkini, seninkini, benimkini vereceğiz onları kol kola. Tamam mı? Biz kendimiz istediğimiz şey yapabileceğiz. Onlar da istedikleri gibi takılacaklar yani. Bu ekip <gülüyor> çözümesi oluyor. Aynı yerde farklı konularda. Olmuyor abi. Şimdi... Oluyor, öyle oluyor. Hayır. Şimdi o şunu ııı e <gülüyor> Onun olması için tamam mı? Eşlerin de birbirlerini seviyor olması lazım. Ya Daha tamam, belki sevecekler. Öyle bir ortam oluşturamadık ki. Ona geçtim, şöyle bir şey var. Ona sonra Belki onlar da böyle oturabilecekler ki siz miyiz, biz miyiz? Yani. Of. Belki bizden de iyi podcast çekecekler. Yani çekerler. O ayrı da. Ee, abi, yani ben biliyorum. Yani, e, yani tamam. Büyük konuşmayayım. Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum. Ama. Hani benim de benzer yaklaşık deneyimlerim var abi tamam mı? Gidiyorsun tamam mı? İşte <gülüyor> e, sevgilin kolunda, arkadaşlarında <gülüyor> işte senin sevgilin, benim sevgilim falan <gülüyor> filan. Hani biz kafamızca hani kızlar kızlarla takılsın, erkekler erkeklerle takılsın, oh ne güzel falan diye takılıyoruz. Ama ondan sonra eve giderken işte öflüyor pöflüyor. Ondan sonra of yine mi gidiyoruz? Ondan sonra işte bilmem ne falan filan. Hani onun şeyi de var. Oğlum demek ki yanlış bulmuşsun. Hayır olabilir. Doğru bulacaksın. <gülüyor> Olabilir. Ama bunun garantisi yok. Ya bak... Tanıştır... <gülüyor> Tanıştırıyorsun, tanıştığın andaki zaten duruma bağlı. Yani... Uyumlu birileri bulacaksın o zaman. Benim <gülüyor> sıkıntı bambaşka bir zaman. Evet, o konuda şanssın. Ben anlamam arkadaş. Demek ki yanlış yerde grinding yapıyorsun. Evet. Doğru, doğru kısma git. Bana bir... Ayrı bir... Bana e, yeni bir hunting zone lazım. Sana yeni bir hunting zone lazım. <gülüyor> Yani yani sonuç olarak e, ben yine de şey inanıyorum yani bu. Yani ben çağrısın İstanbul'la bir sıkıntım olduğu için de bunu söylüyorum ama. İstanbul yani bu kadar, aa, bak aa, bak, sana, bu kadar büyük olmasa. Büyüklüğün siktir. Ben sana bak buraya yazıyorum abi. Yani benim mesela böyle hani hı. sana gelip ya da işte e, Kafkasya'ya e gelip şey yapma konusunda şeyim olmasa hı. tamam mı? Rahatlığım olmasa. Evet. Hani bu sadece benim şeyim değil, ee, hani ben işte e, yol gidiyorum vesaire değil. Yani ben sonuçta burada rahat kendimi rahat hissettiğim için geliyorum. Evet, evet. Tamam mı? Hani e, Kafka eski yerde de aynı şey geçerli. Hani e, ama hani mesela benim kendi evim olsa kendimi Hı. daha rahat hissettiğim. Tamam mı? Bir evim olsa. Zaten çıkmazsın dışarı. Çıkmam Hı. abi. Ya ama kendimi sen biliyorum. zaten bize geliyordun. Zaten <gülüyor> işte. zaten bana geliyordun yani. Hayır Ben çıkmayacağım tamam mı? Tamam. O zaman e, ne sen yapacaksın? Ben sana gelecektim. Hiçbir zaman evin olmadı ki. Hayır tamam ama mesela Allah şimdi oldu diye. Allah'ım 30 defa söyledik bunu zaten Hayır sen. şimdi lan yani sen söyledin diye ev mi alacağım? Bana ne alsın. <gülüyor> hayır alacağın evi de Avrupa konutları. Allah'ın ondan sonra bilmediği on, yer. Yani on, onları annemler alacaktı. Ondan sonra ne bileyim falan filan. Neyse ben sana söyleyeyim bak benim de böyle hani kendi köklerimi salabileceğim bir evim olsa emin ol ki daha az görüşürüz. Ay canım niye daha az görüşüyoruz Allah Allah. Yani ben böyle düşünüyorum. Allah, sen yanlış düşünüyorsun. Senin bir kere evin karşıda olacak. Evet. Tamam mı? E biz karşıya gideceğiz işte karşıda bizim kalacağımız yer olacaktı. Leyla şimdi benim karşıda kalacağım yer yok. Ben karşıda bir şeye gidiyorum bir aksiyon yapıyorum sonra gecenin bir yarısı buraya dönmek için uğraşıyorum. O yüzden istemiyorum karşıya gitmek anladın mı? Yani karşıtı sinema gideceğime 10 dakika ötemdeki sinemaya gitmeyi tercih ediyorum. Yok arkadaş. Bunun testi de şu, onu çünkü ben zaten mesela karşı çalışan bir insan olarak ee, rahatsız oluyorum, anladım yani o yolu çekmek istemiyorum, o o insan kaldığını çekmek istemiyorum, o binlerce çekmek istemiyorum, o o kadar yola para vermek istemiyorum mesela, tamam mı? böyle kategoriler var. Ama ne olacak? Hadi sinemaya gidelim, ondan sonra da e, listoda kalacağız diyeceğiz mesela, o gideceğiz listoda kalacağız yani. Allah Allah. Biz zaten çoğu hepiniz karşıta oturuyorsunuz yani. Oğlum bak. Öyle diyorsun da öyle bir bahanen olsa bile tamam mı? Benim gibi mesela her hafta gelmez. Gelemezsin de. Tamam biz zaten her hafta ondan sonra geliriz gelemiz. Sen bir geliriz bir sen gelirsin yani. İşte bir sen bir sen bir ben de olmayız. Anladın mı? Tamam peki sen bunları bu, bu düşüncede devam et. Yani sanki hani öncesi da. daha öncesinde sanki annesi fark değildi şimdi farklıymış gibi. Yani bu, bu, daha bu, önce... bu bu işte alakası yok bu işin yani. Ya yani sen burada podcast çekmeye gelmişsin zaten geliyorsun sen. İşte. Allah Allah. Şimdi ne dedik mi burada? Senin işte Kafanda o yüzden bütün şey rahat. Ne götüm rahat? Allah Allah. Herkes i̇şte. ayağıma geliyor. Hı Yok artık arkadaş. Tamam gelme. 2014'te ev alacağım <gülüyor> 2014'te ev al. Neyse işte. Ya yani sonuçta benim dediğim bu şeyler değil. Hani e, teoride gerisi. Hadi sen şurada oturuyorsan. Anası bu dediğin de aynı anası aynı şekilde gerçekleşmez. Hepimiz aynı anası yakın civik şehirde oturuyorsak. Oğlum ben niye, bu, niye, niye gideriz? Niye burada oturayım ben ben? Ya hayır zaten bak benim dediğim istediğim şey şu. Anladım bu ben şehir sen... bu kadar ayrı olmasa Birbirinden uzak De olursa yani, uzak abi, uzak şehir dediğin şey zaten çünkü, büyük olur abi. Ya abi <gülüyor> şehir dediğin şey büyük olur da böyle büyük olmazsan. Ya yani ben şimdi buradan aslında kalkıp Taksim'e gitmeye çalışmam şu saatte. Yani yok öyle bir durum. Anladın mı? Yani biz böyle şey hani iyi planlanmış bir şeyde oturmuyoruz çünkü. İyi planlanmış şeylerde bunlar kolay biliyorsun metroya. Ondan sonra zaten 10 dakika sonra arkadaşın evindesin. Ama bizde öyle bir durum yok ya. Yani. Ben de yok tak, doğmuşa can Orada ineceğim. Bilmem ne Orada ineceğim. Bilmem ne bineceğim. Aynı şeyi senin çekiyorsun buraya gelirken? Aynı mantık anladın mı? Halbuki şehir biraz küçük olsa veya işte hepimiz karşı otursak veya hepimiz Taksim tarafı civarında otursak yani zaten hepsinin insanların bir arada tamam. oturabildiği bir şey olsa Taksim e, bir taraflarına bir şey taşın bilsen. o zaman sende. Ha ha olduk taşınırım. <gülüyor> ne taşınacağım lan Taksim tarafına? İğrenç yerler. Burada bak mis gibi, oh, yazlık gibi mekanda oturuyorum gideceğim taksime, sürekli gaz, anlamar hiç ya. Ama ya yani bu böyle bir sıkıntı var anladın mı? Hani e, böyle şey muhabbeti vardı ya, sonra bizim Gökçe'nin yaptığı muhabbet vardı işte bir tane arsa alalım, sonra arsa bir tane. Abi zaten şey o, o onun son ne biliyor musun? Onun sonu i̇şte The following. following. <gülüyor> <gülüyor> O Amerikan dizilerinden öğrendiğimiz yani. kadarıyla komün hayatının tamam mı? Hiç böyle olumlu bir tarafı yok. Olumlu tarafı. Niye canım? Vardır olumlu tarafı. Herkes birbirleri yatıyor. Niye Friends işte. Galiba <gülüyor> <gülüyor> çat kapı giriyorlardı evine. Abi işte hani bizim senaryomuz Friends olsa ha. ben yine Ross'um abi tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Tek başına <gülüyor> uzak bir yerde. İyi de sen kendini Ross olarak görüyorsan ben nasıl Hayır yapayım? ben kendimi Ross olarak görmüyorum ama Hani durum ben o anladın şanssen, mı? Ben Şans'ten senelik Anas'a karşıdaki şey Anas'a olarak görüyordum. Chandler. Chandler. Şen... <gülüyor> <gülüyor> depresif. O daha da kötü bir seçim oldu. Niyerini seçsene. Salak ama. Joy olmam abi. Salak yani ben... ama sevişen karakter abi, oldu. <gülüyor> ben depresif olurum ama salak olmam. Neyse yani sonuç olarak öyle bir şeydi olsa olsa aynı apartmanda. Çok yani yani karşı komşunu kov o zaman gelin. Karşı komşunu kov lan en iyi tek. gibi <gülüyor> bir köpeği var zaten. Üstüne Adam saldır. çocuğu da döver gibi konuşuyor. Oo <gülüyor> <gülüyor> falan diyor. O yüzden ee, ben ama yani bilmiyorum yani. Şehrin Şehrin çok büyük olmasını, Şehrin çok, çok büyük olmasının suçlayabilirsin. Hani benim de eğer e, planlar yolunda giderse hani bu tarafa geçme gibi bir şansım olabilir belki. Bir de şöyle bir şey de var. Mesela bak biz çok hakikaten çok para kazanan insanlar olsak. Hı -hı. Mı? Çok para kazanan insan ne yapıyor? Ne zaten eve gitmiyor. Yani işten çıkıyor. Hı -hı. Tamam mı? Ondan sonra dışarıda zaten buluşuyor. Arkadaşlarımdan böyle. Yemek yiyor. Hı -hı. İşte takılıyor. Takılıyor. Eve zaten bir uyumaya gidiyor lan. Yani bu hani böyle şey hayatı işte. İşten çıktım bir aya bir gidiyorsun. Londra'da falan giderler ya. Hı -hı. sonra içerler. Ondan sonra eve gider. Herifin zaten hani yaşantısı Anası bu şekilde evde yemeği pişirmez, ne yapmaz. Sıra hep böyle anlamı parı çünkü parası vardır yani dışarıda sürekli. Ya onun alt, para günü para har harcak parası olmasıyla alakalı değil yani benim hayatım da. Hayır öyle ama değil. tamam da yani harcak paran olması bu işi daha tabi yani kolaylaştırıyor o ayrı ama uygulanabilir hale getiriyor ya yoksa ya ben de mesela e, sonuçta hani evde bulunmam için bir Özel bir sebebim yok anladın mı? Tamam o ayrı, o ayrı. Çünkü yani hayatımın %90'ı bilgisayar başında geçiyor ve bilgisayarda taşınabiliyor. İyi sen nereye gidersen ben oradan evet. Mesela ya. geçen senden çıktım <gülüyor> Sokağın başındaki Starbucks'ı okuyordum. <gülüyor> Orada akşam, akşama kadar çalıştım işte. Adam diyor ki ben şimdi buradan çıkıyorum. Yuh be. <gülüyor> yani orası öyle. Çünkü bir de Mesela benim gibi tembel adamlar için ev çok tehlikeli. Hı. Çünkü yatıyorsun ya ev abi. Ev tehlikeli diyorsun da. Ev çok tehlikeli Bak, benim için. Ben seni Çünkü ben yatıyorum abi. Ama sen çok yatıyorsun. Ya yani çünkü gecenin bir yarısına kadar oturuyorsun da ondan. Hayır hayır yatıyorum abi. Yani uyuyorum değil yani yatıyorum abi. Açıyorum bilgisayarı. Yani yatar pozisyonda lan iş mi yapılır diyorsun. Hı. Açıyorsun bir dizi bir film ondan sonra sabah ya, olmuş da, zaten evde oturmana gerekiyor ki sürekli. ama mesela ben bilgisayar eğer sıkılıyor zaten hayır eğer mesela başka bir yerde olur baş, başka bir ortamda olsam bu sizin evde olabilir ya, burada da uyuyorsun değil mi hayır yani burada da uyuyorum ama burada da bilgisayar başına oturduğum zaman ilk baş yani anında dizi açmıyorum ha evet etrafında evet, insan var. işte işe bakıyor ama biraz falan, belki falan. Olması da etrafında insan olmasıyla alakalı oluyor çünkü her an mesela burcu gitmeye sıkma çalışıyor. Evet, sonunda e, keşke yapmasın. Her an tetikte de olman gerekti. <gülüyor> zaten çıtır bir ben iki. Niye geliyorsan buraya? Ya ben size bir ya. Ben bir altay iş kaldım ya. Ha. Yani şurada açıyordum bilgisayarı. Aha. Yaz yaz dönemiydi zaten orada. Burada böyle oturuyordum. Ondan açıyordum bilgisayarını Hava da güzel. Burası da iyi oluyor. Gördüğü oluyordu. Öğlen akşama öyle akşama kadar falan burası iyi oluyor. 3'e kadar falan 3'ten sonra burası güneş oluyor, oturamıyorsun zaten. Nasıl güzel oluyordu biliyor musun? Ben açıyordum bilgisayarı. işte ondan sonra yani bir şeylere bakıyordum, oyun oynuyordum. Ee, yani o çok bir, bir projem bir işim olmadığı için o dönemde aslında çok bir şey yapamıyordum zaten de. Yani kafam boş olacak. Ama harikaydı yani. Hani "neden de olmadı böyle işim olsun, buradan çalışayım." Ondan sonra sonra mesela canım sıkıldı ya ah, diyordum. boş veriyorum. Kalkıyordum Cadde Bostan tarafından gidiyordum. Orada işte kafeye nereye gidiyordum mesela orada oturuyordum. Oysa falan ki bölmüş bir, bir ofis. Millet orada oturup çalışan insanlar oluyor falan. Ya böyle insan freelancer olacakken yani kendi ne farklı bir düzen oluşturuyorsun. İşte benim mesela e, hani çıkmaya başardığın zaman alıyorsun işte e, bilgisayarı. Hı. Çıkıyorsun işte gidiyorsun. kafe, mafe, bir yer. In İnternet, bir ha, olduğu herhangi e, bir yere. De, kitabını alıyorsun biliyorsun işte. Oturuyorsun abi, masası da varsa. Ha. Orada İşini yapıyorsun. Aynen. Ondan sonra eve giderken de işte e, köşe başındaki pideciden, yemekçiden ha. işte bir kepçe bir şey yiyorsun. Sonra eve gidiyorsun. Ya da işte bir da, ya, ya da, bak, mesela baba <gülüyor> yemekte oldu. Ne yaptı? Gitti taksinde bir tane ofis tuttu kendine. Hı -hı. Her sabah iş, işe gider gibi çıktı. Ondan taksim ofisine gitti. Ofisinde oturdu. Televizyonun üstünden bilmem her şey var. Çalıştı orada. Hı -hı. Sonra da akşam da işten çıkar gibi döndü. Eve döndü. Yani hani zaten ofis bir yere gidip gelmeye alışık bir insan için mesela bu mantıklı aynen. bir hareket. Çünkü o da evde otursa ne yapacak? Annem sürekli bu buk yapacak. "Hadi evet. gel gidelim şunu yapalım." diye iş söyleyecek, gündemle yapacak. O yüzden çıktı, gitti, geldi. Ne? Ya? Ofise gitti, geldi. Yani. yani. o yüzden hani ya da işte bir ofisin ne olacak? O da gidip geleceksin. işte yani o yüzden Yani bir yere ben... gidip gelmek güzel bir şey. Aynen, aynen. O yüzden mesela e, hani şeye gidip gelmeye çalışıyorum ben işte. Yani eniştemin ofisinde, eniştemin ofisinde bir tane boş masa var, interneti falan da var, Hı. hani gidiyorum. En güzeli, ha. en az orada insan yapar bir şeyler, çalışırsın yani. İşte bir şeyler yapıyorum orada. Ortamda olursun. Hıh. Evet, yani işte bakalım 2014'ten olacak bizde şu, bizim de internet sitesi projemiz. Ondan keşke hayata geçse, onu da çok isterim ama bir türlü baş başaramadım onda. Yani işte biz e, hani... Başarısızlık. Geek ile bir şeyler yapmaya çalışıyoruz daha henüz e, hani kitlemiz küçük o yüzden e, hani zamanla olacak ama insan böyle hani her şey hızlı hızlı olsun istiyor ya evet, ama benim ama canım, canım için... bazen çok sıkılıyor o yüzden e, ama hani yavaş da olsa olacak yani bir şekilde onu hissediyorum. Bir de böyle işte etrafında böyle yani yapılan şeyleri gördükçe insan böyle daha çok, çok canı sıkabiliyor. Ya ben işte tamam yapılan, yapılan şeyleri. Iş, nasıl yapamadım biliyorsun mesela. Ha, yapılan şeyleri çok öyle kafaya takmamaya çalışıyorum. Yani yapıyorsa yapsın yani. Ha, ama Good işte, for him. O yaptığı, sen yapamazsan insan canı sıkıyor. Yok yani o yüzden ne yapıyorsun abi hani onların yapamayacağı sadece senin yapabileceğin bir e, niş arıyorsun. İşte, e... Ben aynı sektör olması için söylemeyeyim canım. Tabii, tabii. herhangi bir şey için yani. Böyle bakıyorsun, vay Berit ne güzel bir şey yapmış mesela. Ondan sonra keşke ben de yapabilsem diyorsun. Yani kendi işte ayrı motivasyonlar arıyorsun. Bu sene herhalde bu 2013'te bu arada en çok hani böyle e, kendi kendine götüren şey onası Kickstarter oldu herhalde. Evet. Yani Kickstarter'dan, Kickstarter'dan bayağı proje çıktı. Kickstarter'dan çok proje çıktı. Ondan <gülüyor> sonra işte, şey çok proje yani çıktı. aslında Son 3-4 senedir hani as ya, o kadar komik bir şey ki aslında teknoloji denen şey artık cebimize giriyor ya. Evet. De, algı da çok değişti. Yani evet. senin yani eskiden de yapılıyordu bu ama artık daha kolay olmasının sebebi evet. sen işte artık her şeyi o kadar kompakt ve küçük hale geldi ki yazılımlar da öyle oldu. Yani application oldu. Yani program yerine değil mi? Evet onlar parçalara bölmüş sanki öyle. Application oldu. Yani sadece tek bir fonksiyonu çok da basit bir şeyi sağlayan bir şey yapsam bile o bir, bir değer. Değer. Evet. Bir şekilde kullanılıyor. Aynen. Dolayısıyla yani şey gibi düşün. Eskiden işte e, atıyorum. Doom'u yazmak bile hmm. tamam ta 80 kaç senesi değil mi? Evet. Doom'u Doom yazmak bile işte hani belki haftalar, aylar, yıllar aldı. Bilmiyorum. Yani. Bir kişi mi ne yazdı? Yani bir kişi yazdı. iki kişi yazdı. Sorun değil. yani. Evet Ama artık her şey o kadar kolaylaştı ki işte bir tane e, evet. işte engine e, buluyorsun ha. uygun sana. Kendin geliştirmen de gerekiyor. Ondan üzerinden sadece fikrin var fikrinden üzerinden yapıyorsun. Evet, o gibi. fikri de hayata geçirecek kadar da bir bilgin varsa, bilgin varsa yapıyorsun. yapıyorsun. Yani mesela şey, e, Zinga 5 kişi kurdu. Hmm. İlk senede 500 kişi oldular herifler. Evet. Tamam mı? Kıçık bir tane. Hani normalde bilgisayar tablonunda görsen, için de ha evet. bir e, oyunu. Ama ne dediler? Abi işte hiçbir şey indirmene gerek yok. Facebook'tan direkt oynayabiliyorsun, arkadaşlarını çağırabiliyorsun falan filan filan. Hani algı da değişti. Çok daha basit bir şeyin değeri daha da fazla büyüdü. Evet. Şimdi işte bu şeyler, yani bu indie oyunlar dediğimiz. Hı -hı. E, böyle işte fruit ninja abi şey. mesela düşünsene. havaya ha, böyle 5'er, 10'er... Meyve fırlatıp parmağını kesiyorsun, yapıyorsun. tamam mı? Büyük şeydi yani. Evet. İşte Angry Birds'ler falan. Hani Birds şeyle beraber Birds'lerin fizikleri var tamam mı? Hani bilmem ama ne. Mesela işte şimdi şeyle beraber... Benim çok oynadığım Pocket Mine mesela abi. Ha, o da çok tık basit. Tık tık tık tık gidiyorsun abi, oynuyorsun ama. Şeyin olması çok zor işte. Bu e, indie oyunların ondan çıkması. Büyük ihtimalle işte bu şeyin... Başlattı tabi. Biraz da Minecraft'tan geldi. İşte aynı zamanda bu Kickstarter'daki ondan sonra ilk denemelerden geldi. İlk Kickstarter'da şey Brian Fargo, bu Fallout'u yapan biri evet. var ya. Onların böyle bir bir anda sonrasında bir oyun projesi baş açıp Kickstarter'da bir milyonlara falan dolarlara çıkan paralar toplamaları bir anda hı hı. işin aslında ucunu açtı. İşte şeyde Kickstarter'ın testine girdiği zaman şimdi 2013'te işte yap, al, elde ettikleri başarıları bir, yani bir şey yapmışlar. Aslında onu birazcık da uzun vadeye yaymak lazım. Çünkü Kickstarter'da 2013'ün başarısı aslında fonu toplama başarısı. Tabii tamam canım fonu yani, yani ortaya ama çıkan hani Kickstarter'dan çıkan aslında <gülüyor> Kickstarter sayesinde veya işte Kickstarter'daki açısından projelerden başarılı olanlar. Ve hakikaten o başarılı olanlar da ama yani öyle başarılı olup geçti değil. Ses getirmiş olanlar şeyler var yani işte oyun değil sadece işte mesela Pebble denen aslında bir şey smartwatch aslında çıktı Pebble ee, Oya çıktı bu bir Android biliyorsun küçük Oya anasılır. çıktı mı Oya çıktı yani Oya, Oya, Oya çıktı çıktı da ama sonra şu anda gerisi pek gelmiyor mu? işte bir, bir sıkıntı var Ben de var. onu diyorum <gülüyor> yani 2013 Kickstarter'in başarısı aslında büyük mevlalarda fon toplayabilmiş olmabiliyor. Tabi bu fonu topluyor. Oya ama mesela foto, yani şimdi Oya çıktı ve o para vermiş olan insanlara o ürünü gönderdi. İşte Pebble aynı şekilde Pebble'ın mesela kendini geliştirmeye devam ediyor. Adamlar yeni saatler çıkadı falan. Filan. Oya yani bir demek iş olarak ondan sonra e, işi yapacağım diyenler artık ne yaptılar sesleri pek çıkmıyor. Hı hı. Ama sonuçta bu hani ürün yapıldı gitti işte. Oculus Rift mesela. Oculus Rift de 2013'ün es eserlerinden. Yani ve i̇şte, şu anda büyük şeydi biliyorsunuz revaşta. Büyük revaşta ama yani belli Ama de bir parayı aldılar, ürünü yaptılar ve şu bu, bu ürün... Mart şeyde Mart'a <gülüyor> doğru bildiğim kadarıyla aslında yani Kickstarter'da dedikleri şey daha ürünün çıkış tarihi belli değil. İşte Mart yani 2014'ün sonu şey bari falan gibi herhalde. Onlar şu ürünü ilk ürünü göndermeye başladı. Yani Kickstarter'ın hani mesela ben şey olsam hani yatırımcı gözüyle bakıyor olsam mesela Kickstarter'a Veronica Mars Ha, Veronica Mars var. Yani şu var Kickstarter'ın para toplayabilme başarısından ziyade o toplanan paraların hani başarılı bir şekilde şey e, ticari, faaliyet, e, evet. ticari faaliyetlerinde başarılı bir şekilde yürüyor olması gerekiyor ki. Yani işte tabii Kickstarter. Çünkü aslında... şu hala deneme aşamasında sayılır Kickstarter. Anladın mı? Yani 2014'te, 2015'te bu 2013'te, 2012'de aldığı paralarla adamlar gerçekten işte ses getirecek işler Yapmaya başarırlar. Mesela işte e, Veronica Mars 2015, e, bu sene çıkıp da işte atıyorum 2 milyon dolara e, yaptılar filmi. Evet. Atıyorum ki daha fazla para aldılar yanlış hatırlamıyorsam. Hatırlamam kaç Dörde e yakın aldılar diye hatırlıyorum. Neredi? Atıp e, neyse. Hani bu adamlar filmi çıkarttı işte film 100 milyon hasılat yaptı dendiği anda. Hani tabiice o'nun şey başarısı sonuçta evet, olan tamamlanmış ee, oluyor şimdi. Evet cycle çünkü evet, henüz tam olarak tamamlanmış, tamamlanmış değil. Eee Kickstarter'da büyük bütçeli cycle'lar tamamlanmış var, değil ama var işte şimdi o örnekler. Ya mesela şöyle bir şey var. E, mesela bu e, para toplamasını başaran aslında tek proje işte o değildi tabii. Oyun projesi. Mesela Brian Fargo'nun yine Brian Fargo demiş pardon. Tim Schafer'in daha sonra bu işte Monkey Island tek örnek. Hmm. Yani, o oydu galiba. Broken Age diye. Mesela bir oyunları çıktı. Şimdi hı hı. yeni çıktı. Broken Age. Daha sonra çıkacak da Aa, şimdi incelemeleri çıktı yani. İşte, onu diyorum evet, mesela ben. Mesela bu cycle, başarılı cycle bayağı şu anda en iyi, çok iyi, gayet e, notlar alan anasını bir inceleme. Abi, bu adam iyi. bunu mesela tamamlayabildi. İşte tamamladı değil onun... işte o. Tamamladı değil abi. Yani o o kadar e, güzel incelemeleri vesaireleri olan ama piyasaya sürüldükten sonra kaybolup giden o kadar çok ürün var. Ki. Ama mesela Halken hatırlıyor musun? Halken sen şu anda duyuyor musun piyasada? Halkı ama halkın sonuçta şeyden çıkan bir ürün değil. Ki. Hayır, biliyorum ama değildi. Hulk, hayır crowdfunding değildi ama halkın mesela çıkana kadar çok şey vardı, hype vardı anladın mı? Hı -hı. O işte e, robota bilmiyorsun evet, evet, işte robot FPS'i bilmem ne Hı -hı. falan filan. Hani biz de betasını çok bekledik, geldi, oynadık. Ben Hı -hı. mesela beğenmedim halkını anladın mı? Ondan sonra açıldı. Açıldıktan sonra ne haberi ne duyar olduk, Hı -hı. değil mi? Kotaku'da şurada, evet, burada, evet, IGN'de biraz şey, kayboldu, böyle gitti. böyle şey yaptılar, sonra kaldı. Mesela şey, e, sen söyle. E, yani öyle bir, bir ton oyun var, bir ton Hı -hı. ürün var. Hani çıkana kadar çok büyük olan ama çıktıktan sonra kaybolup giden... Mesela şey aslında e, parayı topladı ama şu an hoş, parayı top, şey verdiğin zaman sesi geliyor da parayı topladı mesela şey, şu anda hiç haber duymuyoruz e, şu Ultimate serisini yapan herifin i̇şte, mesela, Lord, projisi, Lord, ha, Lord bir projesi vardı. O mesela evet. para topladı ama ne oldu daha bir haber bilmiyorum hiç bir yani, hafta haber görmüyorum. Bir, hoş bir, ben şeylerden... Bir toplam tamamlanması kendim, gerekiyor. Para verdiğim şeylerden haber alıyorum da. Çünkü hani Kickstarter için de önemli bu. Çünkü ya mesela bak aklıma şey geldi ee, Türk projesi Monokroma biliyor musun? Monokroma da Kickstarter'da açtı mesela. Evet. Ve ben ben de onu destek olmuştum. Hı hı. Ama şimdi mesela Monokroma'nın hiç haber alamıyorum. Yani ne yaptılar? Oyun çıktı mı, oyun çıkacak mı? Mesela oyun çıkmadı hiçbir yerde. Aslında daha oyunu, mesela oynama fırsatı mı? Yani demosu, memosu vardı tamam da. Aslında oyunun kendisini bitmiş hali mesela oynama fırsatımız da olmadı. Evet. Ben demosunu oynadım. Bana, ben e... demosunu da, ben hiç bulaşmadım demosuna. Ben demosunu ben oynadım. Ben şey olsun diye verdim de hani... öncesi bana e, geldi hmm. demosu. Dener misin, bakar mısın hmm. diye. Hani e, bana şey gibi gelmişti, e, bitmemiş bir üründü zaten hmm. ama hani demosu da bitmemiş bir üründü. Anladın mı? Demo dahil yani demo da bitmemiş bir üründü. Hani zaten amaçları parayı toplayıp ürünü bitirmekti ama hani benim açımdan o ür o demoyu da o şekilde sunmak bir hataydı. Yani onun sonra hani ne yaptıkları işte, da bilmiyorum. Hani destek verelim, destek olan, destek olan. Ya yani ben de ne varmış? 15 dolar vermiş. Hı hı. sonra işte 15 dolar karşısında sana işte oyunu veriyordu falan filan. ama mesela hiç yani şimdi o kickstart'ta gittim çalışma mantığıltesi şöyle oluyor. Sen ondan sonra bir sana para vermiş, sana destek olmuş insanlara. Böyle neredeyse her hafta hı hı. aslında ne olduğuyla ilgili mail atıyorsun, hı hı. yazıyorsun böyle böyle yapıyoruz diye. Bunu yapanlar var, bunu şey falan işte yapıyor ben, e, bu Brian Fargo ekibinin in exile'ının ona sonra başka şeyine de para verdim, e, destek oldum. Bu şey torment diye bir şey yapıyorlar, ona sonra onu destek olmuş. Mesela onunla ilgili sürekli mail geliyor. Yazıyorlar işte, şimdi bunu yapıyoruz, yeni hikaye ekledik, şunu yaptık, işte size sorduk, bize mesela dövüş sistemini sordular. Dövüş sistemi seçimi yapıldı, herkes Hı. oylama yaptı falan filan. Böyle bayağı bir şey çalışıyor onlar. Ee, başka bir tane daha bir e, proje için destek vermiştim. nasıl bir survival oyunu, işte böyle karda falan tek başına kalıyorsun. Ee, onlar da mesela arada yazıyorlar, Hinter, hinterland diye bir ekip, onlar da yazıyorlar işte şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz diye. Mesela bunların geri dönüş alıyorsun, sen ve tamam takip ediyorsun, diyorsun forumlara giriyorsun, katlıyorsun, yorumlar yapıyorsun falan. Ama mesela Monaco'dan hiç ses çıkmıyor. Yani o projeyi hakikaten idare etmek o kadar kolay bir şey. Yani ben oraya gideyim de projeyi açayım, parayı toplayayım, çıkayım diye bir şey yok. Orada Tabii hakikaten insanlara çok böyle e, birebir onlarla ilgilendiğini ve onlar için orada olduğunu anlatan bir iş yapman gerekiyor. O da bir iş. İşte o yüzden diyorum hani Kickstarter'ın bir cycle tamamlaması için evet. bir iki senesi daha var. Tabii canım bunların hepsi çıkacak. Hepsi ondan başarıya ulaşacak. Ve bakalım ne olacak. Waysland evet, 2'yi mesela yapıyorlar. Waysland 2'nin mesela içini çıkardılar. Betas mı? Alphamuss mı? onu mesela verdiler Hı -hı. insanlara ve bayağı iyi, dönüş, iyi geri dönüşler aldılar. Çünkü yani Kickstarter'ın tehlikesi aslında şu, Kickstarter kendi namına aslında sadece parayı toplayıp teslim etmesi. Yani orada tabii, bir aracı... Tabii ki Kickstarter aracı orada. Ha, aracı konumunu e, koruyabilmesi için evet. zaten. Onun gibi bir sürü site ha. var. Indiegogo var, Aynen. dinlenme bir, var. Aynen. Crowdfunding mantelitesinin daha doğrusu çalışabilmesi ha. için sen belki bir, yere 15 dolar, yani bir 15 dolar veriyorsun ertesi gün unutuyorsun belki hı. ama sen e, şey e, eğer senin karşına bir kişi daha ben de 15 dolar istiyorum diye çıktığı zaman ulan ben dün başka birine vermiştim ne oldu ]miş? o acaba sorgulamasına girmek e, durumunda kalıyorsun zaten öyle zaten aslında oradaki sıkıntı şu sen birine vermişsin 15 doları eee Sonra yani şey başka gibi bir oluyor. daha çıkıyor. Aslında adamın da belki projesi güzel. Hı -hı. Ama diyorsun ki ben buna vermiştim bir bok çıkmadı. Aa Aynen. sonra boş boş on verdim. O zaman buna, bunda da belki bir bok çıkmış. Ben buna vermem diyorsun. Aynen. Şey. O zaman crowdfunding'in zaten kendi temeli, temeli çökmüş evet. Temeli çökmüş oluyor. Crowdfunding'in birazcık yani işte daha ilerlemiş... adının geçmesinin nedeni en, en başarılı projenin Kickstarter'dan çıkmak. Yani en başa derken en e, iyi para toplanan mış. Aa sonra önemli projelerin Kickstarter'da yer almış olması. Ya yani orada hani bir hani paraların toplanmış şey olması yani. da şey ee, biraz eee kara şeyde silkecide Nimet abla var ya. hani şey bilet almaya gittiğinde ya yani yılbaşı biletini aa sırrı şeydeki Karaköy'den ediyorum e, silkecideki Nimet abladan alır herkes. Niye? Çünkü Nimet abla işte meşhur adı çıkmış bir kere. Aa sonra ha, böyle para bur hep ondan çıkıyormuş şey. Allah ee, Allah. E, Büyük ikramiye, bir ara hep ondan mı çıkmış, olmuş mu Nimet abla diye geçer, tamam mı? Oğlum, Nimet abla önünde kuyruk ya. olur, bak böyle şık kadar kuyruk olur, tamam mı? Bütün diğer bilet satan tipler, böyle sayıda bilet satanlar var ya, sayıda bilet satanlar da o kuyruğun etrafında böyle yansı, derler ki bilet, bilet, aynı bilet, abla gel abi bizden al biletiler. Çünkü bilet kuyruk bekliyor. O kuyruk bitmez yani. Hiç yakada kuyruk var. Nasılsa herkes nimet ablandan almaya çalışıyor. Ondan sonra o aynı bilet diye tamam Aynı bilet abi, aynı bilet. Bizden çıkıyor. Niye bekliyorsun kuyruk? Hiç bekleme al diyor mesela. Kimse almaz ama hep o kuyruktan alır. Yani çok saçma bir şey abi. Ama tabii bunun şöyle bir mantığı de var. Bütün biletlerin çoğunu nimet abla sattığı için eninde sonunda zaten büyük, nimet büyük ihtimalle nimet ablandan çıkıyor bütün hani. Yani. Evet. Mal <gülüyor> alınışılırsa <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> öyle. Yani çünkü adam gidiyor piyasadaki biletlerin yarısını alıyor, satıyor sonra e, %50 şansın var işte Nimet yani <gülüyor> Mantık bu. Hayır yani orası şöyle, kick, şöyle. Nimet diyor, ablanın kickstarter... şansı %50 senin şansın Ay değil. Bu. Tamam ama yani <gülüyor> sonra Nimet ablanın şansı %50 ama hani sen diyorsun ki zaten çıkarsa buradan çıkar diye düşünüyorsun yani. çünkü bir kere çıkmış iki kere çıkmış, üç kere çıkmış. Yani işte o, o saçmalı. İşte aslında Kickstarter'ın buradaki avantajı da bu. Ki, bütün bu şey projeler Kickstarter adı üzerinden gittiği için Kickstarter'da sen diyorsun ya ben tamam. şimdi Indiegogo'yu açacağım ve Kickstarter'ı açarsam Kickstarter'da daha çok şansın var para toplamak için diyorsun. Şimdi şöyle bir şey hani business açısından bakarsan zaten şöyle bir şey de var. Şimdi sen büyük bir e, para toplayabilme kapasitesini sen kanıtlamışsın tamam mı? E, aynen bu evet. sen? Şimdi sen bu büyük para toplama kabiliyetini kanıtlamışsın ama sen... Diyorsun ki, ulan ben 10 dolar verdim, bu herif nasıl 1 milyon dolar topladı, hmm. tamam Kaç kişi? Bayağı saçı şey oldu. Değil mi? Çok adam var orada. Bunun evet. farkına varıyorsun bir. Yani crowdfunding aslında konsept crowdfunding, olarak aynı yani konsept olarak zaten biliyorsun crowdfunding değil Crowdfunding şeyleri de aynı aslında. Ee, şu crypto to play aynı aslında. Aynen. Onda da 1 dolar versem ne olacak diyor. Mesela 1 doları veriyor. Ama 1 bir dolar birikiyor, 10 bin dolar oluyor, 20 bin dolar oluyor, 100 bin, bin dolar oluyor. Bunda da öyle de dolar, 5 dolar var mesela. En en aşağı şey var 5 dolar. E, ya 5 dolar vereyim ya bu adam verirsem de adam başarılı olursa da işte bana şey ne müzik cd'sini ödeyecekmiş. Yok bilmem dijital art token ödeyecekmiş. Bana da bir şey gerekli kalıyor diyorsun mesela. İşte e, aslında Kickstarter'ın veya işte Indiegogo projelerinin hani e, akıllı tarafı o. Yani başı yapan insanları aslında geri dönüş üzerinden bir vaat Sunmuyor. sunmuyor. Çünkü oyun çıktığı anda diyor mesela. Evet, evet. Tamam mı? Oyun çıktı para kazandığı anda demiyor. Yok, oyun çıkınca diyor. Oyun çıkınca diyor. Oyun çıkınca bana bir kopya gönderiyor. Ha. Yani ondan sonra, daha sonra satamamışlar. Yani. Oyun kapanmışlar. o çok o, sen, değil. o evet. e, yapan adamı bağlamıyor. Evet. Fakat şey A, var. çıkarıp da 500 <gülüyor> dolar verirsen. Şimdi adın burada, için <gülüyor> bağla. burada hem şeyi e, Fendamanı sömürüyor. Evet. Yani sömür aslında burada çirkin bir kelime ama hani onu kullanıyor. Yani. Onu kullanıyor ve hani bir önüne bir yem atıyor değil mi? T-shirt vereceğim, evet. işte oyunun kopyasını göndereceğim. Yok işte şu kadar yaparsan işte kreditlerde adın geçecek. Evet. Yok bu kadar verirsen işte senin yüzünü yani modelleyip aslında, karakter olarak kullanacağız falan. Aslında işte falan. öyle şeyler insanı çok böyle evet. e, ne derler? Motive ediyor böyle. Çünkü mesela diyorsun ki o an herif mesela işte yani oyunların çok oynamayı, oynamayı sevdiğim bir adam, hı hı. tamam mı? Karşıdan çıkmış diyor ki ben bir oyun yapacağım, böyle bir de klasik yaptığım oyun gibi oyun yapacağım, senin sevdiğin oyunu yapacağım diyor. Ondan sonra ve eğer sen gidip bana bu oyun için 5 dolar verirsen. Hem sana oyun zaten vereceğim, Hı -hı. hem işte kolektörsün, mündir vereceğim. Artı bir de ansas sen sana da oyunda teşekkür edeceğim ya da senin ismini bir karaktere vereceğim. İşte Alfa diyor. İşte ben oyun böyle diyor. oyun çıkıyor diyelim. Evet. Oyun bitti, çıktı, geldi eline. Takıyorsun oyunu. Ansı bir bakıyorsun işte İsmet. <gülüyor> <gülüyor> yani hayır hani senin İsmete ismini... teşekkürler. Ha, ismet e teş Ama hani bu bunun tabii şöyle bir şeyi var. Hani e, bir yere Anıtın dikmek kim şey aslında. Ama şu işte sorun. Ee, yani sorun değil de benim gördüğüm tehlikelerden bir tanesi. Aslında kendiliğe onların hem güçlü hem de zayıf yanları işte. Aslında senin... E, Geri dönüşünü aslında oyunun şey, ürünün başarısına bağlamıyor Tabii. ama bir yandan da senin işte o ürüne olan beklentin ve bağlılığın vesaire ne de tetiklediği için sen aslında ürüne bir yatırım yapmış gibi bakıyorsun bir yandan da evet. ister istemez bilinçaltında bile olsa ve çıkan ürün eğer senin istediğin gibi olmazsa ulan bu herifler 1 milyon doları nereye harcamış diyorsun ha. fan kaybediyorsun. He. Tamam mı? Ama o karşındaki ve adam da onu sen, kaybetmemek için hayır, elinden yeni yapıyor aslında. Elinden gelini yapıyor o ayrı. Sen lan, kıçı kırık 5 dolar vermişsin ama hmm. ben buna bir katkıda bulundum ve bana ihanet edildi düşüncesine, düşüncesine giriyorsun abi. Niye 5 dolara abi, girmezsin ya. Nasıl girmiyorsun abi? Sen e, hani free to play yönetmediğin için bilmiyorsun abi. Herif... E, 60 sene beleş oynamış tamam mı? Gram gram para harcamamış. Ama aynı mantetli değil hayır, ki. Hayır, gram para harcamamış tamam mı? Ama işte e, ben işte karakterim şöyle oldu, böyle oldu. Benim emeğime saygı niye duymuyorsunuz? Lan ne emeğine saygısı? Tamam. Oynuyorsun beğenin. Beğendiğin için oynuyorsun tamam mı? Zamanını vermişsin, <gülüyor> bugün, iyi güzel. Buna tamam. benzer bir şey vardı. Teşekkür ederiz ama Hani biz sonuçta senin hayrın içini yapmıyoruz. Yani hayrın içinde de yapıyoruz ama elinde sonunda bizim de cebimize bir para girmesi gerekiyor. Yemek evet. yememiz gerekiyor. Tamam mı? Çocuğumuz var, çoluğumuz ya var. Ya tamam da, Falan filan. İyi de o kafa değil Şimdi, bu. O kafaya giriyorsun abi. Ya ben söyleyeyim. O kafada gibi bir adam zaten crowdfunding'de para vermez. Hayır o kafaya giriyorsun ve entitlement alıyorsun. Hani şu anda Reddit'e işte Twitter'a şuraya buraya girdiğin zaman hani bir sürü pop bir sürü katan ben... adam var ya. O adamların yani bir kısmı senin crowd fundingin içinde bulunacak. Yani ama ben sen bir şey söyleyeyim. Ve bu adamlar bir yani bunu bir kültür olarak. Hayır, kültür Amerika olarak. Amerika şey yapmıştır mı zaten? Bak şimdi Amerika'nın. Kültür olarak mesela bunun daha oturmuş olduğunu söyleyemiyorsun çünkü bir cycle tamamlamış değil. Tab cycle. O yüzden onu diyorum. anladım ama şey kafası Amerika'da var. Ee, Böyle bir araya sonra gelip bir şey çıkartma kafası. Var. Amerika'da var. var. O yüzden crowdfunding tutuyor. Mesela, Hayır, şimdi ben... mesela bizde de aştılar buna benzer bir site. Bizde tutmadı. Çünkü ya bizde kimse gelmek... para vermez yani. Ya, parayı verirler. Gelmek istediğim konu o zaten. Mesela Amerika'da veya işte e, hani Amerika'da hala şey subscription base oyunlarının tutuyor olmasının sebebi adamlar hani diyor ki. Kardeşim ben parasını verip geliyorum tamam mı? He. Benim istediğim gibi olsun tamam mı? Tamam. Zaten free to play'nin noobları hmm. hiç gelmesin bizim Aha. dünyamız tamam, bozulmasın evet. kirlenmesin tamam mı? Tamam. Şimdi böyle bir adam kitlesi var tamam hmm. mı? bunun üstüne crowdfunding sonuçta belli bir kitleye açtığın bir şey değil değil mi? Tabii herkes, herkes. Ha, sen de geliyorsun para veriyorsun hmm. orada internetten Twitter'dan şuradan buradan bok atan herif de geliyor hmm. şimdi herkes aslında kendince e, o destekleme yani destekliyorsun sonuçta anladın mı? Tamam belki 5 dolar veriyorsun, Belki 10 dolar. Tamam ben, ben olmasam sen olmayacaksın manteltesine giriyorsun. Evet tamam o kadar büyük yani egosu o kadar büyük insanlar genelde asla çıkarıp para vermiyorlar abi. Hayır abi egosundan ego ile ilgili değil bu. Ha, ama hayatında ondan sonra şeyi yani gidip cebinden bir şey kendi için alırken bile zor para veren insanlara gidip zaten crowdfunding'e para vermiyorlar ki. Hayır abi veriyorlar abi. Adam onu Ondan sonra e, sevdiği için ya yani karşı tarafta elfi i̇şte, sanatı için veriyor. Hayır. E, İlla ki öyle adamlar da var ama sen bir kere cebinden bir ödeme yaptığın zaman tamam. bu iş bilimsiz bir şekilde olsa bile e, karşılıklı bir ticarete dönüşüyor tamam, kapanı. Ticarete düşüyor. Tamam dönüşüyor. Dolayısıyla sen orada hani ben bunu zaten kendi yorumlarımla söylüyorum. Anladın mı? Yani anladım, şey, anladım. Ama Güçlü yanları o parayı... aynı zamanda hani güçsüz yanları da olabilmesi e ee, tabii var. Ben var. bahsediyorum. Var zaten Kickstarter'da yani senin verdiğin paranın haybe gitmesi ondan sonra ihtimali zaten %80 ya. Yani. yani hay haybe'ye gitmesi değil. Çıktığı ürün çıkan ürünün beğenilmemesi ya, ondan ürün sonra. Ya ürün çıkmayabilir çık ondan sonra. Zaten... ürünün çıkmaması zaten daha iyi. Ya, fark etmez. Ürün çıkmayabilir. Çıkan ürün beğenilmeyebilir. Sen beğenirsin ondan sonra ben parası vermiştim zaten. Aa güzel olmuş dersin. Ondan sonra başkası beğenmez. Umrunda olmaz. Yani bunlar çok önemli. Değil. Orada önemli olan aslında sen Kickstarter'da bir projeye para verdiğin zaman hayır, hayır. o projenin çıkması senin için. Önemli. Çık bak şöyle yani düşün. Çıkması değil şu şu. Yani hayır e çıkması niye çıkması önemli diyorum biliyor musun? Çıkması şu için önemli. Ee, sonra senin kendi e ne kurtarman için önemli. İşte. Yani senin yatırımının sana geri dönmesi için önemli. Hayır işte sen ilk baş benim işte demek demeye çalıştığım şey o. Sen parayı verirken aslında mantıkken şöyle düşünüyorsun. Ben ben dolar veriyorum ama bu adamlar bana tişört gönderecek diyorsun tamam mı? Tamam, Aslında evet. ben tişört parası olarak 5 lira veriyorum evet. gibi düşünüyorsun. Ben mesela şöyle düşünüyorum bu adama ya bu şey benziyor İnşaatta sıfırdan girmeye benziyor. Ama Ondan sonra inşaatın nasıl bir şey olacağını bilmiyorsun ama inşaatı sıfırdan giriyorsun çünkü diyorsun ki mesela bu mekan değerli burada en son en en en kötü şu kadara satarım bunu diyorsun mesela. Ha i̇şte bak orada satarım mı düşünüyorsun? Ya tamam da buradaki şunun zorunlu olduğu. Burada işte şey burada aslında girişin çok naif tamam mı? Çünkü senin e, orada finansal bir kazancın olmayacak tamam mı? Hayır finansal ben, bir kazancın olmayacak ama Dur ya. oğlum e, anlatıyorum işte e, finansal bir kazancın beklentin yok değil mi? Ha. Diyorsun ben 5 dolar vereyim nasıl olsa sevdiğim herifler e, güzel bir şey de çıkartırlar aferin lan heriflere diyorsun tamam mı? Böyle bir şey hı. yapmaya çalışıyorlar e, benim de torbada tuzum olsun diyorsun ha bir de e, tişört de veriyorlarmış hani 5 dolar tişörte vermiş gibi düşüneyim diyorsun hı hı. tamam mı? Ama ondan sonra oyun çıkıyor, sen tişörtü unutuyorsun. Yani tişört gelsin gelmesin. Belli bir noktadan sonra sen e, o ürüne sahiplenmeye başlıyorsun. Hı -hı. Çünkü yani bilinçli olsan da olmasan da senin katkınla üretilmiş bir şey. Tamam mı? Tamam, sen hı. sahipleniyorsun onu. Evet. Hani o işte beleş oyunu oynayıp da hani e, emeğe saygı diyen tipler. Anladın tamam, mı? Evet. O moda giriyorsun ister istemez. Ee, ürün çıkıyor. Sen tişörtünü alıyorsun. Ama ürünü beğenmiyorsun. O zaman ne oluyor biliyor musun? Ben ulan sevdiğim için verdim Tişörtü siktir et. Sevdiğim için sana saygı duyduğum için. işte iyi iş çıkartabileceğini düşündüğüm için verdim bu 5 doları. Ama çıkarttığın ürün. E, ne, yani bok gibi ürün çıkarmışsın oluyor. Tamam, yani tişörtü egal ediyorsun ondan sonra. Evet. Tişört hiç yokmuş gibi. O noktada bir kırılım yaşayabilirsin sen Kickstarter firması olarak. Anladın mı? Yani Kickstarter olarak değil de Kickstarter, Kickstarter olarak bir şey yaşamazsın. Kickstarter'ın <gülüyor> görevi çok tanıkmış oluyor. Kickstarter'ın görevi bitmiş oluyor ama Kickstarter aracı olarak orada hani yemek sepeti gibi. Hı. Tamam mı? Yemek soğuk geldiği zaman, yemek geç geldiği zaman sen... Mektene da bok atıyorsun ama yemek sepetine de bok atıyorsun. Evet. Onun gibi. Yani sonuçta yemek gelene kadar siparişi yani iletmiş, yemek sepetinin işi bitmiş. Ama işte demiyorsun. Anladım, anladım ben senin dediğin de. Yani mesela ben sana şöyle söyleyeyim. Ben sonra iki tane işte oynan para verdim. İki tane oyuna paraya vermem nedenleri şu. O, baktım. Bir tane zaten sevdiğim adam. Yani oyunların her zaman sevdiğim adamın projesiydi. sonra o yüzden destek verdim. Ve şu yüzden destek verdim. Bu adam bu oyunu bitirip çıkardığı zaman. aslında hı hı. ben bu oyunu oynamak isteyecek miyim? İsteyeceğim. Ee, peki bu oyunu oynamak istediğim zaman bu oyuna ne kadar vereceğim? 60 dolar. Hı hı. Ben şu anda bu oyuna sonra ne kadar para ver veriyorum? 15 dolar. Hı hı. 15 dolar verip ben bu oyunu oynayabiliyor muyum? Oynayabileceğim çıktığında değil mi? Hı hı. O zaman niye vermeyeyim? Yani çünkü hani bu şey gibi bir ürün yapılacak. Telefon bu te adam diyor ki ben bu telefonu yapacağım diyor. Bu telefonu sen 30 dolar vereceksin. Ben sana bu telefon bitince sana göndereceğim diyor. Ama bu telefonun satış fiyatı 200 dolar. Şimdi sen diyorsun ki oğlan ben bu telefonu zaten alırım. Hı. O zaman ben 30 dolar vereyim. Hem katkım olsun, hem de ürün çıktığında benim olsun. Ha işte. Gelsin, ben de dedim olur. Abi ben de dedim işte ki, arkadaşlar bak bu oyunda biliyor musun benim sayemde oldu. aslında ama buradaki önemli şey o aslında senin dediğin gibi işte ben de onu önemli olmuyor. Ha işte. Niye biliyor musun? Çünkü oyunun ya yani o, o anda yani parayı verirken o anda. Hı hı. O anda bakıyorsun böyle şey oluyor ya zaten işte 5 dolardan başlıyor bazısı hı hı. veya 1 dolardan başlıyor. Be, bir dolar, 10 dolar, 5 dolar, 25 dolar, 30 dolar, 100 dolar neye gidiyor? O sonra bakıyorsun mesela ben aslında ben kendi nasıl yaptığımı söyleyeyim. Bakıyorum. Şimdi diyor ki 1 dolar ver işte katkın olmuş olur. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Atasın. Hiçbir şey vermiyor 5 İştelara kimse bir şey vermiyor. Ondan sonra Sonra bakıyorsun 15 dolar diyor mesela. Eğer ama 15 dolar verirsen diyor, sana dijital olarak oyunu göndereceğim diyor. Anlıyorsun zaten 5 dolarla 15 arasında yani hani aslında çok böyle hani insanın kendi kafasında ekonomik kırılımları oluyor. Anladın mı ya? Yani? Evet. Ben mesela aşağısına böyle proje projeye çok inandıysam ve para vermek istiyorsam 30 dolardan yukarı mesela para vermiyorum ama. 30 dolara kadar bakıyorum ne varmış, yani fark ediyorum ne kadar fark ediyor. Ona göre para veriyorum. Bakıyorsun işte 15 dolar diyor ki sana oyunu vereceğim, işte 25 dolar verirsen diyor ona sonra işte sana yanında diyor tişört vereceğim falan filan. Hangisi sana uygunsa onu veriyorsun. Ama oradaki mantık şu yani ben oraya 5 dolar vereceğim, 15 dolar oyunu da almış olurum. Oyunu nasıl çıkacağını düşünmüyorsun o sırada İşte. Diyorsun ki oyunu alırım. Ben de diyorum ki sen işte oyunu alırım tamam, nasıl olsa on, alacaktım 50, 50 yerine 15 vermiş oldum. Tamam. Hani, e, şey, 35 kardayım diye düşünüyorsun sen aslında. Ha evet, kardayım diye Hem de oyun Ama gelecek mesela... işte, oyunda Mes oynamış olacağım diyorum. Mesela Veya işte... Veya işte betasına katılmış olacağım diyorum. Veya işte ha. forumunda oyunu ben şekillendirebileceğim diyorum. Çünkü öyle şey oluyor. Diyor ki işte forma giriyorsun, sen seçiyorsun işte mesela çoğu şey. Abi işte ben de şunu diyorum bak. O işte forumuna gir, işte şunu yap bunu yap gibi bir şeyler. Aslında hani biz kıçımızı kaldırıp bir şey yapamıyoruz ya. Evet. Hani kıçını kaldırıp gerçekten o forma girebilen adamlar için önemli. E Çünkü, tabi öyle ama işte mesela hayır. eğer gidip de 150 dolar verirsen ama forma giriyorsun işte bir anlamda. İşte Şimdi şey Sen bak. şekil vermek istiyorsun. Şöyle bir şey var işte. Senin o memnuniyetsiz adam işte onu yapmak onu yapmaya. Hayır hayır işte bak hayır. Ben diyorum ki e, şu olabilir diyorum. Hani sen 35 dolar kardayım diye düşünüyorsun. Evet. Halbuki mesela eğer oyunu beğenmezsen tamam mı? Tamam, oyunu beğenmezsen verdiğin 15 dolara Yanabilirsin. Yok işte. Hayır. Ama öyle orada. Onu öyle vereceksin o zaman parasını Hayır. Ben mesela 10 bak ben şimdi... Hayır, niye niye biliyor musun? Çünkü ulan diyeceksin ki oyun iyi olsaydı ben buna 50 dolar verseydim. Böyle bok gibi 15 dolara bok gibi oyun alacağım, 50 dolara iyi oyun alsaydım diyeceksin. Diyeceksin. Çünkü arada bir şey e, zaman var. Hani mesela sen şu 15 doları şimdi versen Hayır, yarın adam... oyunu alsan mesela o düşünce olmayabilir. Ama sen şimdi onu bekledin işte ta bilmem kaç ay önce işte 15 dolarını verdin tamam mı? Kendi kafanda bu şeyler bu linkler oluşuyor bir şekilde tamam mı? Lan sen ben 15 dolarımı vermesem benim gibiler 15 dolarını vermesin zaten oyunu yapamayacaktın gerizekalı gibi hani bir şey dolgusu oluşuyor orada. Yani o dolgu oluşmuyor çünkü şöyle bir şey var o, o dolgun oluşup oluşmaması ee, karşı tarafın sana tavrıyla alakalı. Yani müşteri hizmetleri gibi düşünün. Ya tavrıyla ama... alakalı ama. Yani mesela bak ben sana şöyle söyleyeyim. Mesela bu dediğin algı aslında benim için monokromayla oluştu. Hı. Çünkü monokromayla ilgili tamam mı falan da aldılar falan. Bilmem ne yaptılar falan. Bir tane şey gelmiyor. Haber gelmiyor yani şöyle yaptık böyle yaptık. Mesela adamlar bu işi beceremediler. Ya i̇şte ben de ben. De mesela ben o verdiğim 15 doları mesela düşün, düşünüyorum. Ulan verdik parayı. Hayır, hayır. beni. Hani mesela şimdi... 15 dolar kaç para verdim hatırlamıyorum şimdi. Ondan sonra verdik parayı mesela hani adamlardan bir tane biri düzgün. Oyun ne oldu? Ne bitti? Hiç haber gelmiyor. Hiçbir haber çıkmıyor. Ne oldu yani? Nereye gitti? Deriften parayı kaçtırır mı diyorsun mesela? Ama diğer yana bakıyorsun. Diğer yanda herif her hafta her en azından iki haftada bir çarşaf gibi mail atıyor. Ve çarşaf gibi mailin ben yarısını okumuyorum. Ya şöyle bakıyorum, diyorum tam güzel, iyi ilerliyorlar diyorum işte hikaye yapmışlar falan. Filan. Şöyle bir genel bakıyorum geçiyorum. Ama adam bana bunu yaptığı için ben diyorum ki bu adamlara Aa, sonra ben bu parayı vermiştim, A, sonra e, belki az bile vermişim. Keşke şey mı çok verseydim. Hani adam bak hakikaten uğraşıyor ve ve işler yolunda gidiyor. Hı. Hani e, proses, yani oyun yapma dönemi e, aşamaları düzgün halde işliyor. Tamam benim işim yolunda diyorsun mesela. Bu i̇şte. bu güveni bile verebiliyor karşılar ve müşteri hizmetleri gibi. O zaman sen işte diyorsun ki Ondan sonra o senin bahsettiğin şeyi Yaşamıyorsun. Hayır hayır bak Sen yaşamıyorsun belki. Ya Ama yaşamıyor. başkası da yaşayabilir. Başkası da yaşayabilir. Yani Yaşayan da yap... forma girip yazıyor oğlum. Hayır yazıyor. Çünkü şikayet hayır, hayır. Var öyle insanlar. Formaya girip ben Okuyorum. Hı. Adam mesela böyle döşemiş. işte, ona sonra siz şunu yanlış yapıyorsunuz. Bunu yanlış yapıyorsunuz. Falan. Sonra, hakikaten böyle insanlar var. Çünkü herif vermiş yüz doları. Tamam mı? Peşinde koşuyor. Yani bir de öyle Bir şey var. Sen parayı verdiğin için Peşinde koşuyorsun malum. Ulan bu ne oldu? Şurası niye böyle oluyor falan filan. Mesela onların daha çok sesi çıkıyor. Ama 5 dolar vermiş onlardan bakmıyor tabi. Çünkü ben zaten 5 dolar verdim unuttum diyor. Umurunda bile değil. Veya işte 15 on dolar. Onun bir kırılımı var. Fiyat kırılımı var orada da. Ya fiyat kırılımından ziyade şu var. E, ben hayır, hayır, 50 şu... dolar versem ben de peşinde koşarım hayır bu abi. ondan diye. Şey gibi düşün. Şimdi eee... bu birazcık da benim bakış açımdan şeye benziyor. Eee politikaya benziyor tamam mı? Çünkü... Sen bir oy kullanıyorsun, başkası da bir oy kullanıyor, tamam mı? Hani dünya, şey ülkede 80 milyon adam var. Hani 80 milyonda bir senin sesin, Hı. tamam mı? Aslında. Evet. Ee, ama oyu kullandığın zaman ben yani bu benim ülkem... bilmem ne falan filan düşüncesinden ziyade yani o mutlaka çok büyük bir etkisi var. Ama sen biz beyan etmişsin, bir ses yani etmişsin, bir fikir beyan etmişsin değil mi? Evet. Yani buna karşılık bir cevap bekliyorsun. Evet. Böyle bir beklentin oluşuyor. Evet. Mesela ben oyun kullanmıyorum. Mesela tamam. Zaten kullanmak istesem de burada evet. kullanamam, o ayrı mesele. Benim çok umurumda değil yani, Tayyip çıkmış bir şey demiş demiş. Tamam demiş. evet, anladım ama... Anladın mı? Şimdi o nokta benim gözümde şöyle bir şey, eğer self e, şey funded bir oyun olsaydı, mesela atıyorum Ubisoft Assassin's Creed hmm. 16 çıkardı. Tamam mı? Adam şey ee, taş devrüne dön gitti. ilk Assassin. Hmm. Tamam mı? Moduna girdi. Ulan sen ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Değil mi? Aa, abi, onu diyorsun zaten. Onu diyorsun ama Ubisoft diyor ki kardeşim yani tamam biz e, bu ürünü satmaya e, satmak hmm. için ürettik ama beğenmediysen de yani bunu e, beğenmediysen de beğenmemişsindir abi. Yani ben kendi paramı koymuşum yapmışım değil mi? Tamam ama şimdi o kendi hani, parasını koyup yaptığım bir işte şey ama. İşte franchise'ı batırıyorsam da ben kendi franchise'ımı tamam, batıyorum. O onun kendisi. Diyebiliyor. Biliyor. Batarsa batıyor ha, zaten. Batarsa batıyor zaten. Tamam, ama ama Kickstarter'da onu öyle onu diyemiyor. Tamam işte. i̇şte e, millet o yüzden ama... Kickstarter'da... Hayır, onu diyemediği için, bak onu diyemediği için ve Kickstarter'in doğası gereği hani e, sen işte 100 dolar verdin, senin fikrin birazcık daha önemli. 200 dolar veren ki yüz dolarkinden birazcık daha önemli. Hayır i̇şte öyle 1500, bir ayrım yok. Hayır. Tierler var aslında bazı şeyler. İşte, hayır ama şey ayrımı yok orada. Hayır. Yani, şey ayrımı yok. bak şimdi öyle hayır, bir ayrım yok. Öyle var. Şöyle var. Hani onu sen belirliyorsun sonuçta. Tamam mı? Atıyorum 150 dolara kadar tamam mı? Sadece forum aksesi veriyorsun. Tamam mı? İşte 1500 dolardan sonra da işte diyorsun ki aylık toplantılara giriş hakkı sağlıyorsun. İşte 15.000 dolardan sonra da diyorsun ki tamam işte da, e, zaten yönetim kurulu e, kararında tamam. sen de fikir beyan e, ediyorsun. Tamam sen de okuyorsun bunları. Aa sikerim böyle proje ediyorsun. Hiç para vermiyorsun. Hayır. Ama, zaten o tier'ları da ona göre ayarlaman lazım. Ay, ayarlaman lazım yani, zaten. He. Tamam ama bunu yapıyorsun zaten sen e, bu tier'i ayarlayıp da tier'e göre para vermeden önce zaten bunlar başlamıyor ki. Değil mi? Sen parayı veriyorsun adam parayı topluyor ondan sonra zaten forumumu açıyor işte e, toplantılarını yapıyor. Belirtiyor orada. Belirtiyor tamam. Ama sen orada fiilen işleyen bir şey görmüyorsun. Vaat görüyorsun sadece. Tamam vaat görüyorsun. O proje başarılı olursa açıyor formu açıyor. Heh. Formu açtı sana belirtiyor. Diyor forma açıldı aynen, diyor. Aynen. gelin buraya diyor bize bilgilerinizin şeylerini söyleyin diyor. Neren istiyorsunuz şimdi, oyuna diyor. Şimdi. Başlıklar açıyorlar. Başlıklar altında herkes yazıyor. Onları hepsini okuyorlar. Değerlendiriyorlar. Ondan sonra iş yapıyorlar. Tamam. Yani sen prodüsörü sen oluyorsun. Hayır prodüsörü sen oluyorsun ama senin yani 15 bin kişiye hesap veren bir Evet. model ol, olmuş oluyor. Evet. Tamam mı? Şimdi sen ama 15, 15 bin kişiye kişi hesap veren model oluyor. Evet ama şöyle bir şey gözden kırıyorsun. Resmen bir hak tanıyorsun çünkü. Fikrinizi tamam. beyan etin. Biz e, tamam. e, bunu değerlendirmeye alacağız. Değerlendirme söz alıyorlar ve onun çoğunluğunu ondan sonra hayata geçiriyorlar. Hayır tamam ama o beyan yani şey oradaki fikirlerin tamam mı? Birbiriyle uyuşması tamam mı? Hani Yarısı sola gidelim dedi, yarısı sağa gidelim dedi. Ne olacak şimdi? Tamam bak şöyle oldu ama. Şeyi gözden kaçırıyorsun. Yani oraya gelip de o parayı veren insanlar var ya. O parayı veren insanlar ondan zaten aslında. Yani şimdi herif e, projeyi açan adam e, yap, yapacağı şeyi zaten tanımlıyor. Diyor ki ben böyle bir şey yapmak istiyorum. Tamam ama benim de aynı benim de bu projenin gerçekleşmesini isteyenler gelsin bana para versinler diyor. Zaten aslında herkes aynı şeyi istiyor oradaki yani o, o yani herkesin yani diyor ki ben ben bir tane aksiyon film çekeceğim aksiyon film sevenler gelsin bana para versin sen bu film bu bu tarz bir film seviyorsan gel bana yardım et diyorsun değil mi aksiyon o aynı kafadaki insanlar gelip sen sonra para veriyorlar. İşte ve o yüzden aslında çok fazla şey olmuyor ee, ne derler çok fazla çatışma yaşamıyorlar ya işte çok fazla çatışma yaşamıyorlar yani değil abi. Bir bir kişi olsun diyor ki bu olsun. Ondan sonra ortayı bulan zaten yine ürünü üreten herif oluyor. Aynen ama e Tamam sen... o senin başarın zaten. Yani evet. onu sen tamam. ortayı bulmayı başarıyorsan o iyi bir ürünü çıkartırsın ortaya. Hayır ama elinde aslında şeyin oluyor. Sana resmen evet. tamam eğer beğenmediyse son nihai ürünü... Resmen bok atabilecek bir güç veriyorsun bir kesme. Ya hayır bok atabilecek güçün oluyor ama ben sana şunu hayır. demek istiyorum. Ya bu şey gibi, fokus şey yani. grup gibi, focus gibi bir şey yani. Hayır fokus grubu gibi bir şey tamam. Fokus grubu göre ürün üretiyor zaten hayır, burada. Şimdi... Ya, sen fokus grubu herkesin bilgisini alıyor, harmanlıyor ve ortaya aslında o genelin oranın Hı. seveceği, ya yani yani öncelikle onların seveceği. Sonra genel olarak insanları satabileceği Bak, algıdan ürün. Algıdan bahsediyorum ben, tamam mı? Zaten hiçbir şekilde tamam istediğin kadar mükemmel bir ürün çıkart. tamam herkes memnun edemezsin, tamam mı? Bu bir gerçek, değil mi? Ya belki değil, herkesi memnun etmek istemiyor zaten. Parayı ha, verenler. Herkesi memnun, memnun etmek zorunda değil zaten. Yani yani, teorik olarak, şey yani, teorik olarak o adamın yapmak istediği şey benim bir projem var dediğin gibi, Hı. tamam mı? benim bir vizyonum var ve bu vizyonda katkıda bulunmak isteyenler gelsin bana destek ha. olsun, değil mi? Evet. Ama sen. Ee, aslında bu forumu açarak tamam Bu tartışma alanını açarak aslında diyorsun ki sadece benim vizyonum değil sizin vizyonunuz da ben bunu e, kendi vizyonuma katmak istiyorum diyorsun. İster istemez. Hmm. Tamam mı? Hani sen paranız şey e, sadece benim fikrim yani bir diktatörlük gibi tamam mı? Hani ben sağa gideceğim tamam başka hiçbir şey yapmayacağım. Sağa gideceğim. Benim sağa gitmeme yardımcı olmak isteyenler işte e, gelsin para versin dedikten sonra şey eee Dememe gibi bir şansın yok. Hani burada e, sağa gidiyorsun ama buradan birazcık sola tekrar sağa yaparsan daha hızlı gidersin diyen adamın fikrinde çiğneme gibi bir hakkın kalmıyor. Yani orada şöyle yaptılar. Ya çiğnersin yine. Yani ama çiğner o zaman da çok yani oradaki şey birazcık tabi karşılıklı anlayış üzerinden gidiyor. Yani tabi tabi. Orada yani ben... adam ona sonra diyor ki biz diyor sonra mesela bu oyunda işte şunları şunları yapabiliriz diyor. Tamam mı? Ben... Bunları buna yapabiliriz. Bunları siz anlarsın ne dersiniz buna diyor. Adam bize alternatif de söyleyin diyor. Bir tane sen mesela biri gidiyor oraya diyor ki şunu yazın yapın Hı. diyor mesela tamam mı? Onu yapın diyor. Onun altına his, diyelim ki 500 kişi oylamış onu. O, bunu, bunu evet biz bunu istiyoruz demiş. Hı. Mesela şey de öyle yaptılar. Bu, torment de öyle yaptılar. Bir tane böyle şey açtılar. Anlarsın dediler ki herkes oyunda işte mesela şu sistemin nasıl olacağını istiyorsa bize yazsın. Baş, bir sürü başlıklar yazılmış oraya hı hı. tamam Bir sürü başlıklar işte oyunda şu olsun, NPC'ler konuşsun, NPC'ler konuşmasın. Ses olsun, olmasın, bin tane olsun, sıklık. Gelmiş insanlar da mesela okuyorsun sen ona, baktın senin orada istediğin bir şey yok, sen bir tane ekliyorsun. Ya da var istediğim istediğin bir şey, senin zaten bir oy sayın var. Mesela 15 tane oy verebiliyorsun, herkes fix, 5 oy verebiliyor. Bunu, bunu, bunu, bunu, bunu istiyorum diyorsun. En sonunda onlar da yapım şey, ürünü yapan işte yapan oyunu yapan ürünü de, bakıyor. En yüksek puanı kim almış oyu, tamam mı? En yüksek oyu bu almış diyor, o zaman biz bunun üzerinden gideceğiz diyor. Veya şöyle bir şey yapıyor, bakıyor en yüksek oyu almış olana, diyor ki en yüksek oyu bu almış tamam, çok güzel ama e, bu direkt uygulana bir bir şey değil, ben bunu şu şekilde düzeltip öyle uygulayacağım diyor. Onu karşı, onu zaten sen kabul etmek zorundasın çünkü ardından sonra adam üret üretirken en iyi o biliyor üret o işi nasıl yapacağını o biliyor. Sen sadece ona yönlendirme verebiliyorsun. Ve bu şekilde bir yönlendirme yapıtlar ve bu işi götürüyorlar şu anda ya zaten yani hani ben bu e, olay işliyor ve işliyor veya işlemiyordan ziyade demokrasi yapıyorlar yani hayır, hayır işte demokrasi e, yapmıyorlar artık hocam abi o herkes oyunucu şeyini kullanıyor ondan sonra oyunu kullanabilecek bir komiteli var hayır demokrasi herkes sözünü söylüyor en sonunda sözün kararını ondan ürünü nasıl yapacağını bilen adam ya yani o işi bilen adam hayır orada uyguluyor hayır orada bir demokrasi yok aslında orada bir şey var e, hani bir, dediğin gibi fokus grup tarzı sadece şey bir e, danışmanlar konseyi gibi bir evet. şey söz konusu. Yani demokrasi değil. Ama çünkü diğer türlü gitse ben şunu bir yerden, diyorum, bak. bir yapımcıdan para alsa yapımcı diyor ki birazcık aşk olsun birazcık meşk olsun o olsun bu olsun o zaman bütün konsept zaten saçma bir şey dönüyor çorba dönüyor hobbit gibi. Yani <gülüyor> e, öyle ama işte ounda da öyle oluyor. Bunda ise farklı bir konsept var e, işte daha çekici geliyor insanlara yani nihayetinde benim demeye çalıştığım şey şu ee, mükemmel bir sistem değil ama e, şu ana kadar ki işte o bu işte e, crowdfunding işte şöyle iyi böyle iyi insanlar sevdiği şeylere işte e, destek veriyorlar falan filanın kırılım noktasının gelebileceği 2014-2015 sonunda tamam, niye çünkü ben sevdiğim bir şey ortaya çıksın diye destek vermişim sevdiğim bir şey ortaya çıkmadı anladın mı? çıkmadı ben e, şey yani destek verdiğim insanlarla mesela dest, bu sonuçta tamamıyla senin dediğin gibi e, hem olayın yönetimiyle iki hem e, destek verenlerin şey e, almasıyla ilgili olan bir şey anladın mı? Ben A'yı vermeyi vaat ettim ama işte adam belki prosesi iyi yönetememiştir tamam mı herkesin fikrinin mümkün olduğu kadar işte işlemeye çalışmıştır ortaya çıkan ürün B olmuştur tamam mı e hani A yapacaktın diyebilirler bu adamlar der e, dolayısıyla e, hani bir cycle tamamlanmadan önce işte kickstarter'in aslında e, başarılı veya başarısız olduğu'nun konuşmanın tam olarak bir e, zor olduğunu söylüyorum aynen hani işte güçlü ve ha, yani en güçlü yanları aynı zamanda en zayıf yanları olabilir dememin sebebi de bu. Anladın mı? Çünkü olabilir. destek vermek istedikleri hem duygusal bir bağ kurduğu ürün çöktüğü zaman bunun bir olumsuz şey de olabilir. Hmm. Anladın mı? Olabilir evet. Geri tepmesi olabilir ve bu olumsuz geri tepme sadece o ürünün üreticisine değil Kickstarter'a da yansıyacaktır. Anladın mı? Evet. Yemek sepetinde olduğu gibi. Yani yine de e işte hani bu şey mantetesinin keşke. keşke... Yani mesela ben Kickstarter'a yatırım yapan biri olsa, olmuş olsaydım hani ben acaba işte 2014 2015te tabi data vesaire bir şey yok ama hani büyük projeler hani Kickstarter'ın adını e, hani bu kadar yaymaya fayda e, şey yapmış e, sen söyle. Para projeler evet. E, projeler işte Veronica Mars olsun hı hı. işte ünlü projeler. Bu projelerin batması mesela küçük projelerin e, devamlılığını belki etkilemez. Ama belki büyük projeler olmayacak. İşte bu kadar medyatik olmayacak Kickstarter. Hı -hı. Belki bir e, indie proje geliştirme platformu olarak devam etmesine sebep olacak. Hı -hı. Gibi. Ya da e, şeyler olabilir. O yüzden çıkışı ne zaman yapacağını işte e, oradaki risk tartmasına. E, o var yani. Mesela ben Kickstarter yatırımcısı olsam... Kickstarter için en büyük risk... Kickstarter'a, yani şu anda. Kickstarter'ın yönlendirilen en büyük sıkıntı eleştiri daha doğrusu. İşte tamam paranın toplanması için bir platform para toplanıyor ama para toplandıktan sonrasını takip etmiyor Muhammed'in zaten. Yani para toplandı, Kickstarter payını aldı, Hı -hı. geri kalanı adama verdi Hı -hı. ama bundan sonra adamın bu işi gerçekleştirmediğini kontrol etmiyor, takip etmiyor olması Kickstarter ve o tarz işte yapan e, siteleri en büyük yönlendirilen eleştiri zaten. Hani sen para alıyorsun, çekiliyorsun oradan. Yani sonra bu parayı aldı, kaçtı. Kimse bunu kontrol etmiyor. Yani bunu Kickstarter, kim kontrol edecek muhabbeti? Kickstarter, evet. Kickstarter mı kontrol etmeli? Kickstarter niye kontrol etsin ki? Kickstarter'ın böyle bir şeyi ya, olsa... Mesela sen... Sarı sayfalarda ilan gördükten sonra işte atıyorum bir ürün satın aldığı zaman He, bunu takip edin sarı arıyorsun. sayfalara için aramıyorsun. Yapmıyorsun, yapmıyorsun. Evet. Ama şu da e, önemli tabii ki. Sen mesela proje bir şekilde başarısız oldu. Hı -hı. E, hani fon toplanamadı. Paranın geri iadesinden Kickstarter mı sorumlu? Ne? Firma sorumlu. Firma sorumlu lazım. Kickstarter niye olsun ki? arayacak. Tamam işte ama parayı Kickstarter topluyor ya. Yani. Hani parayı kickstart'ı topluyor ama bu işte gitti gidiyor gibi bir şey yani. Bir ürün satıyorsun. Ha, iadesinden da mesela gitti gidiyor da gitti gidiyor sorunu değil mi? Ya gitti gidiyor da şöyle. Git gidiyor senin paranın e, ha, Mesela atıyorum. Yani senin, 7, günü senin, günü ya, 7 iş günü içerisinde iade vardır ya. Senin güvenliğini sağlıyor. Evet. evet Çünkü oradaki evet işte. ama bir ürün satın alma şeyi biraz ticaret falan bir bantette demek ki farkı var. Yani o diyor ki ben senin sen kargoya vereceksin. Karşı taraf satan herif. Kargo gidecek. Sen onun ürünü alacaksın. Tamam okey. Evet okey vereceksin. okey verdim. zaman ben parayı geçiririm diyor. Hı hı. Bunda da e, kırılma noktası yani. Asıl nokta işte şey olması. Funded olması. Funded olması o parayı verişemiyor herif. Ama öyle bir güvenlik veya işte direkt... Oha iki saat olmuş neredeyse. Yok. Neyse evet. Bayağı konuştuk. Kickstarter konuştu. <gülüyor> Kickstarter bizi şey yaptı. Yede bizi Kickstarter. Yani bizde o, yani Kickstarter tarzı bir şeyin çalışmaması bana biraz üzücü geliyor. Ee, önümüzdeki bu sene ve önümüzdeki sene içerisinde Kickstarter'ın hani kalıcı bir e, funding kaynağı olup olmayacağı, yani crowdfunding'in işlem bir model olup olmayacağı kanıtlanacak. Ee, evet. İşlemiyor denirse de hani büyük ihtimalle yine e, şey indie projelerin desteklendiği bir platform olarak devam edecek muhtemelen. Yani sadece sonuçta böyle büyük projeler yok ki orada. Aynen, tek yapmak aynen. istiyor. Kitap çıkartıyor yok bilmiyorum. Ama işte e, hani bu milyon dolarlık projeler belki e, evet. e, eğer bu cycle'da başarısız olursa bir daha ortaya çıkmayacak anladın mı? Hani ben şey diyordum, bu bu bu tarz bir şeyin Türkiye'de olması biraz onu beni üzüyor diyordum. Abi bu tarz bir şeyin Türkiye'de olmaması, yani küdans, türün kafanın olmaması demek. Kafanın olmaması değil abi. Şimdi. E, bir de o kafa yok ama. Abi. Hay. Kafanın olmamasından ziyade şöyle çıkarıp, bir şey var. Başkasına para vermez yani. Hayır hayır tamam. İllaki bir kültürel fark var ama şey de var. Şimdi aslında hani <gülüyor> zenginlikte aç kalmak gibi bir durum söz konusu aslında. Kickstarter vesaire gibi projeler internet üzerinden fon toplayan projeler değil mi? Evet. Ama herifler ne yapıyor abi? Biz olaydan haberdar oluyoruz ama çoğunlukla kendi projemizi açamıyoruz ya da bağış da yapamıyoruz. Çünkü mesela Kickstarter'da senin bir Kickstarter başlatmak için işte ya Amerikan ya Kanada ya da İngiltere ya da Avustralya vatandaşı olman lazım tamam mı? Ee, çoğu proje zaten bu 3-4 ül ülkenin dışından da fon kabul edemiyor. Hı -hı. Mesela biz Veronica Mars için e, Kafka etikle çıktığı zaman hani verelim 50 şer kağıt. demiştik Hı -hı. ama sizin bölgenizden para toplayamıyoruz dediler. Şimdi bu bahsettiğim üç ülke aslında topladığın zaman nüfusu sallıyorum e, 500 milyon değil Hı -hı. mi? Ve Hani tamam e, bizim gibi ülkelere göre bu e, hani ortak iş yapma işte e, bir fan base oluşturma ya da e, dedikasyon konusunda daha başarılı toplumlar. Evet. Hani buradan bir yüzde bir çıktığı zaman bile tamam mı? E, 500 milyondan yüzde bir çıksa bile 5 milyonluk bir kitleye hitap edebiliyorsun tamam mı? Bu işi yapabilecek. Tamam. Şimdi oransal bir e, sorun var bizde. Kültürel dağılım açısından mesela Türkiye'ye baktığın zaman 80 milyon adam var ama e, ne bileyim şu anda spesif, yani bizim konuştuğumuz herhangi bir e, konu hakkında ilgi gösterebilecek insanların genel nüfusa oranı oranı çok çok küçük. Öyle. Anladın mı? Evet. Sen istediğin kadar yani kültürden bağımsız bir şey bu. Yani sen oyun dediğin zaman ya da işte e, hadi oyun dediğin zaman. Türkiye'de 80 milyondan belki 2 milyonuna hitap ediyorsun, tamam mı? Onun dışında işte spesifik bir oyun, işte e, hani hadi birlikte bir şeyler yapalım. Girişim dediğin zaman bu %2 milyonunda işte binde birine hitap ediyorsun falan filan diye gidiyor. E 2000 kişiyle zaten bir bok yapamıyorsun, evet. crowdfunding'de. Öyle. Yani öyle. Bir de dediğim gibi yine <gülüyor> kimse çıkarıp kimse bize para vermiyor. Vermez yani işte lüya o yüzden o işte şey ayağı var lüya işte ne o melek, melek getirmiş muhabbeti var ondan sonra o melek yatırımcı muhabbeti var onun dışında böyle bir crowdfunding muhabbeti bizde ne yazık ki olmuyor anca <gülüyor> Kızılay toplar falan bizde ya da işte Türk Hava Yolları deri toplar. Yani bizde işte öyle bak. bir şey yok. Deri toplama vesaire. Hani onun kitlesi var çünkü anladın i̇şte mı? Fitre zekat var ama bizde. Yani. <gülüyor> zekat funding diye <gülüyor> olabilir yani. Crowdfunding olmuyor çünkü zekat var. Aslında crowdfunding modelinin en güzel işleyebileceği yerlerden bir tanesi bir de şey. Var. zekat versin Hayır hayır. funding modelinin en güzel işleyebileceği yerlerden bir tanesi de aslında Arap ülkeleri. Çünkü e, faiz günah ya ha, evet. heriflerde. Dolayısıyla banka aslında topladığı parayla yatırım yapmak zorunda. Yani yatırım geri dönüşüyle para Hı. kazandırmak yükümlülüğüne Aynen. sahip. Dolayısıyla zaten böyle bir sürü bina dikiyorlar. Dubai'ye gidiyorsun ha. tamam mı? Şehrin yarısı boş ama böyle e, şehir böyle bina. telli katlı binalarla dolu. İçi boş. İşte bizde olmuyor nezik. Bizde crowdfunding şu türlü Yok, oturur olacağına da inanmıyorum. Ee... Yani, yani crowdfunding'in çünkü... crowd in olması için senin bir crowd'a crowd evet, ihtiyacım var. Crowd'ın yok bizde çünkü. Bizde öyle bir şey yok. Hayır, bizde... funding'i geçtim. Crowd'ı oluşturman evet. lazım ki o crowd'ın içerisinden funding Aynen. edecek adam bulasın. Aynen. İşte böyle. Neyse, 2013-2014'ten başlayıp Kickstarter'ı ile... Evet. Şey Aslında yapayım. ben kick startı hani e, şeyde de konuşmak isterdim ama herhalde kick e, yani. bakışında ama kick bakışında herhalde CS, CS, konu CS konuşacağız konuşuruz onun üzerinden orada da konuşuruz çünkü işte CS de ondan sonra people watchın yeni modelleri falan duyulmuş gösterilmiş mesela ee, Oculus Rift zaten CS vardı. Aa, so yine şeyden sanırım Kickstarter tarafından çıkma sanki bir başka şeyler bayağı CS'de boy gösterdiler yani. yani bizim çok fazla müdahale şey içerisinde yer almadığımız ama e, yer almış projeler. Yani hadi bakalım hayırlısı diyorum yani şu anda... E, Abi şey yapmışlar. 2014 ya ben... sonrası yani yakın gelecek teknolojileri arasında işte şu anda en öne çıkan şeylerden bir tanesi. Hı. Giyilebilir teknoloji. Evet. İkincisi 3D printing. Ee, hani yani bunlar bayağı Gigapixel printing de konuşuyoruz. Evet. O da güzel. Ee, bunları şey, da konuşabiliriz. Çok güldüm ya. Bir tane abi yani ben şey kafasına mı anlayamıyorum hakikaten. Yani kan yani Kickstarter, Indigogo falan bunlar çok güzel. Hı hı. Ama yani adamlar inanılmaz yat, şey yapıyorlar. Para harcıyorlar. Ee, yani sanki böyle Elif'in anladın mı hani bir keyif şey ya işte yatırım yapıyorlar yani normal insanlar. Yatırım yapıyor. yani böyle sanki her şeye girip 5 doları basan insanlar var sanki anladın mı? Hayır abi. Çünkü mesela bir herif bir viteki çıkmış, <gülüyor> yok onu mu geçen gördüm? Bir silah yapmış. Bilmem sen de gördün mü onu. Şey lastik atıyor. ha, ha evet evet. Anlasın. Rubber band silah yapmış evet, tamam evet. mı? Otomatik, şey, ee, Otomatik seri basıyor istiyorsunuz seri atıyor. Böyle saçmasak bir şey ahşaptan ama böyle 600 küsur tane bant atıyor. Tamam tık tık tık tık tık, tık, tık, tık dönüyor böyle. 600 tane bandı sen elinle çekiyorsun ama koyuyorsun. elinle ha işte elinle çekmiyorsun çünkü onu yapan herif bir tane de böyle yükleme aleti yapmış. Ha. Böyle bir upuzun bir şey. Ondan böyle şöyle koyuyorsun diyor onu böyle çekiyorsun bantı diyor tak ha. takılıyor diyor. Böyle. Hemen takıyor bantları anladın mı? geliyor yani çoklu bant geliyor aslında. Hı -hı. Bir tanesi ne kadar 20-30 tane takıyorsan tek kısımdan o 20-30 tane tak diye taktırıyor sana. Orada tek tek takmıyorsun bantları. İyiymiş. Öyle bir de bir şey var, ayrıca o aparatı satıyor, onu da alabiliyorsun mesela falan filan değil mi? Ama böyle psikobayağı böyle bir silah yaptığı şey... Tabii dün şey, lastik bantı, parmakta çekip attığın bantı silah olarak yaptı. Tık tık tık tık tık, hakikaten de böyle bayağı güzel atıyor tık tık tık, bant atıyor. Alt üst küsür daha otomatik. Ve bir gidin baktım, funded. Yani olmuş, herif de ne istemiş? 200 bin dolar mı? Ne istemiş? Geçmiş 200 bin dolar. 500 bin yapmış her. Daha da gidiyor. Daha 10 günü vardı adamın yani. Düşün. Yani kim ne ne yapacak? Ondan sonra. Hani bu, bu çok komik bir şey. Bir millet basmış parayı yani. Ulan manyak mısın? Manyak değilsin abi. Hayır, ama Çünkü ama bak. Her bokada para basma arkadaş. Her bokada para diyorsun da. Yani senin daha demin söylediğin şeye geliyor. Yani bir e, hani bu e, artık e, şey Para konsepti zaten e, dijital ortamda hani bankadan havale ettiğin işte kredi kartıdır işte debit hmm. karttır vesaire üzerinden harcadığın para hani cebinden gerçek bir kağıt para çekip vermediğin için tamam, mesela ama daha yani. para gibi gelmiyor bir. iki şey e, sen söyle mesela ona bakarsan aynı şey senin için de söylenebilir. Senin bir tane dolabın var şurada içi ıvır zıvır şeylerle dolu değil mi? Ya aslında... Ama onlar collectible oğlum. Hayır collectible da... Mesela adam için de belki bu bir collectible anladın mı? Ya tamam anladım da yine yani de... Yani <gülüyor> şu, şu şeyler, sen söyle, nerfler, bunlar işte su tabancaları. Bunlar hep evet, böyle tamam, saçma bu, sapan işte bir şekilde... bu nerf nerf de... Bu alet yani bu şey alet... Hmm. E, şey benziyor hani bir tane işte var ya, this is why I broke ya oradaki o gerizekalı şeymedi abi hani hiçbir zaman ihtiyacın olmayacak ona. Oğlum oradaki şeylere gerizekalı <gülüyor> falan deme tamam mı? Şu anda ama paran olsa zaten yani, bu şey, yarısını think, almıştı. Tink Geek falan ya yani, mı? Tink Geek'te de, de böyle hani aslında hiçbir zaman ihtiyacın olmayacak. Evet. Ama gördüğünüz zaman ona olsa ne güzel olurdu lan dediğin evet. saçma sapan şeyler. Ve bu da o yani Evet. Mı? Ama mesela o saçma dediğimiz dediğim şey bir ürün üretmiş, satıyor. Ya yani o bir iş modeli. Evet. Ama bu sıfırdan herifin tekip psikol oturmuş. Atan bir alet yapmış. Ne diyor ki? Ben bunu seri üreteceğim. Yani bunun seri üretilip satılabileceğine inanıyor musun? Hayır. Bu bir spesifik bir proje yani. Hani ha, niye seri sadece, üretilip ve ki? sadece para verenlere. sonra adam yani sen hani hayatta bunu gidip birine yaptıramazsın bunu para sen. Evet versen. ama yani düşün düşün aslında hep beraber şöyle düşün. Hadi yani, bunu yapalım. E, ben yaptım bunu. Amerika'da, İngiltere'de tamam mı? Yılda 15 tane şey oluyor ıvır zıvır oyuncak, board game, bilmem ne konvensiyonları oluyor, tamam mı? Tamam. Ve sen evde senin hobin değil mi mesela? Bu tamam. şey, eee, ama board... Matthew Madrid'de mesela Lil'in babası ve saçma sapan board game'ler yapıyor ya. Evet. Onun gibi zilyon tane adam var orada zaten. Tamam, tamam biliyorum mı? da ama bu mesela board game gibi bir şey değil ki. Hayır ama yani mesela bu Nerf değil ki anladın mı? Hani Nerf, yani şimdi şey açısından Nerf olmaması için bir sebep yok ama. Ama uygun ama yani abi lastik bant atıyor. Lastik bantın yani o videosunu seetti mi? Lastik bant öyle bir atıyor ki o bir de sağlam atıyor. Hı -hı. Lastik bantlar şeye giriyordu lan ee, Köpüğe giriyor yani hani şey değil. <gülüyor> ee, hani beraber böyle karşılıklı aldık iki tane diyelim. Aha. Hani oynayabileceğiniz bir şey değil yani. Acıtıyor çünkü. Abi mesela, saçma bir şey yani. Hayır ama bak mesela... Uygulanabilirliği yani dedin ya. bilmem ne dedin ya. Think it vops atıyor. Yani Aslında, orada yok. mesela çok saçma sapan şey var mesela. Tamam. Masa üstü katapol tamam yani, mı? Yani. Herif kağıdı yani, sıkıştırıyor yani, böyle. Fırlatacak. fırlatacak. Adam oraya yazmış. 80 metre kadar atar Ulan ya, 80 tamam metre da. kağıt... Nere, neye atıyorsun tamam, onu yani? Onu aldım sen bunu <gülüyor> tamam, aldın. Bunu birisi tamam, bunu seri aldım. üretmiş tamam evet. mı? Ve tamam, satıyor. Bunu aldın. Ha. Tamam, ofiste arkadaşına fırlattın kağıdı değil mi? Ulan diğerini aldın. Herifi sıkacağım mı? <gülüyor> manyak. Yani anlatsa manyak mısın sen? Gözün çıkarlar. Öyle bir sıkıyor ki. 8 metreye kadar atıyormuş o alet. Yani bu şey... Yani, 8 metre yani, kadar altıyorsa... kullanırsın. Sokakta bağırıp çağıran çocuklar vardır futbolun siktirin git. <gülüyor> sıkarsın. Ama yani saçmalık anladın mı? Hani böyle e, tuhaf geliyor böyle bir şey seri üretimi yapacak da. Yani bunu hani, iş yani, modeline dökmemişsen mantıklı değil onu yani. Onu zaten hani... Kimse almaz onu. O, hayır, yani onu, onu yani. alan adam da yani kullanmak için almayacak ki. İşte... Yani, yani senin, senin portalganından bir e, farkı evet yok. işte boş duracak ama portalgan ayrı bir şey değil. ama şey olacak hani ilginç ve... A aldım bakın böyle aa. bir şeyim var. Aa bu neymiş? Ee, bak sıkıyorsun Bir gün işte bir şey arkadaşlarını da, çağırdığın bitti, zaman bir kayboldu ha. gitti zaten. At sonra kenara köşe koy Arkadaşların eve geldi. Aa bak benim böyle bir şeyim var diyeceksin. O yani o işe yarayacak. İşte başka bir... boş geliyor yani. Of. Ya ulan. O aynı ama bu, bu hoş geliyor abi. O üretilmiş bir şey. O zaten bir büyük bir planın şeyin parçası yani. Üretim e, satış sisteminin parçası. Bunu sıfırdan yapmış Elif Eli yani çünkü girmişsin. Ondan sonra <gülüyor> yani bunu yapmışsın yani. Bakın ne yaptım? Hani bilmiyorum. Evde ne de yapabilirsin? Değil mi? Evde saçma bir şey yaparsın. Yani yaparsın. Her yaptığı şey var ya bakın. Yani yeni. Hayır ama yani adam yapmış ve koymuş yani onu almak isteyen adam i̇şte yapmış i̇şte, ve koymuş. 500 ve... bin dolar para. İki bin dolar isterken 500 bin dolar para toplamış. Yani demek ki insan, hay demek ki piyasası var. Kafam almıyor yani. Tek seferlik bile olsa piyasa var yani adam o 500 bin dolarla atıyorum e, hani atıyorum 10 bin tane o aletten üretecek ve satacak belki ikinci parti bir ürün e, üretimi yapmayacak ama parası da çıkacak yani bu kadar. Ben anlamıyorum. Neyse yani. E, <gülüyor> evet. Bu balkon keyfinde. Evet. Böyle saçma sapan yine her zamanki gibi. Yine bok bok gibi. konuştuk ve çok uzun konuştuk. Evet. Ee, ne yapalım? Ne yapalım? Burada bitirelim bence. Bitirelim bence de evet. Bitirelim. Ben de bir şeyler izleyeyim. Bunu toparlayayım, derleyeyim, toparlayayım. Ondan sonra da ee, yatarım. <gülüyor> Oğlum ben ee, böyle konuşuyoruz ama hoşuma gidiyor. Yani sonuçta... Ee, Tabii Şey şey gibi hissediyorum ben. Normalde bir insanın günde ağzından çıkması gereken belli bir miktar kelime var. <gülüyor> kotayı doldurmaya evet, çalışıyorum. Ben ben genellikle atıyorum. Hep kotanın altında kalıyorum. <gülüyor> Ve podcast çektiğim zaman kotayı kota kota evet, kota full, ha, aynen. Kotayı şeyi zamanında yapıyorduk da farkında değildik. Tamam 4 kişilik. Ali vardı sakal vardı. Hani vardı sakal vardı. Ben geçen Facebook'ta ha, geçen Facebook'ta bunlar yine bir saçma sapan bir şeyler konuşuyorlar. Dedim. Çok pis yaşandı falan demiş Halit ha. Aliye. Ben de evet çok pis yaşandınız demiş. Dedim anlamadılar espriyi de. Pis. Yani bilmiyorum. Ee, Halit dinlemiyor biliyorum. Ali bazen dinliyormuş. Ha. Hani Ali'yi ara sıra özlüyorum. Halit'i hiç çözemiyorum. da sevgi. <gülüyor> <gülüyor> yok lan ben özlerim hepsini yok yani. Sallı ya salla ya ne sallayacağım onu güzel güzel konuşuyorduk orada. yani daha doğrusu biz Halide aşağılıyorduk sürekli <gülüyor> evet. güzel Güzeldi. Yani. İyi. aslında bir gün böyle o adamlarını toplayabilsek <gülüyor> toplansak ne diyeceğiz ki yani ha? ne konuşacağız ki ne olacak işte Halide aşağılayacağız <gülüyor> Yok ya eski o, o randımanı alamayız. Alırız yani. Alamayız. Hadi kıvama getiririz. Birisin'in de olması lazım. Lan birisin iki çocuk annesi ya. Sen de baba olacaksın. Evet. Ali evlendi lan. Ali evlendi. Onlardan bakalım haber çıkmadı. <gülüyor> Ona da gidemedik daha. Mardin'e. Evet. Böyle bütün arkadaşlarını deşifre ediyoruz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bir bir hepsini öldürecekler. Bize ulaşmak için onları evet. öldürecekler. <gülüyor> evet. O zaman arkadaşlar hepinizi gözlerinizde öpüyoruz. Evet. Ee, arkadaşlar forum yaptık. Forum yaptık. Boşuna yazdık. Forma girin, <gülüyor> <gülüyor> girin şikayet edin. <gülüyor> ya forum'a yazın. Arkadaşlar, e, işte üyelik, üyelik sistemi getirdik. E, hani iyi olun şey olsun diye. Yani sonuçta yorum yaptığınızda foruma yazı yazdığınızda yazının altına yorum yaptığınızda hani kendi e, üyeliğinizle yaptığınız zaman en azından birbirinizin faaliyetlerini işte takip evet. edebilir hale geliyorsunuz. İşte ne bileyim e, yeni insanlarla tanışabilir hale geliyorsunuz. Evet. İşte başka birinin profiline tıkladığı zaman nerede ne yorum yapmış görebiliyorsunuz. Hani bu tür şeyler, hani kendi içimizde birazcık daha kaynaşalım diye evet. yaptığımız şeyler. Aynen. Dolayısıyla lütfen kayıt olun. Kayıt olun. Forma forma yazdım, yorumlarınızı yapın. Açın, çekinmeyin. Aynen. Abi çok komik e, bireysel mesaj geliyor biliyor musun? He. Yani bir şey haber yapıyorsun değil mi? Facebook'tan mesaj geliyor. Evet. Diyor ki abi keşke şunu, şöyle bir şey de var. Bunu da yazsaydın diyor ya da ne bileyim mail geliyor. İşte, ya aslında ben işte sana... Hani bize özellikle hani bir e, izole bir diyalog olmak zorunda değil bu anladın mı? Yani ortaya yazdığın zaman biz de cevaplarız. Başkaları da cevaplar. Hani Aynen. muhabbet sonuçta şeydir ya. Hani ne kadar çok adam varsa daha Hı -hı. bir keyifli olur. Tabii canım forum şeyi güzeldir. Yani ben Hı -hı. ne yalan söyleyeyim şu andaki birçok samimi arkadaşımı hep böyle forum ortamlarında, yani, evet. evet tartışa tartışa, tartışa tartışa, ağzı nasıl çatışır? laf soka soka. Laf soka soka. Böyle şey. 35 sayfalık Gilmore Girls yazıları yaza yaza. Saçlı. <gülüyor> Neyse o yüzden evet forumumuzda... Yani sa böyle forumu saçmalama giriyor. potansiyelimiz hep yani. varmış değil mi yani? Var tabii canım. Bol doluydu yani. Ben ara sıra o forumu girip bakıyorum acaba benim yazılarım duruyor mu Yok falan be. diye. Uçmuştur gitmiştir ondan çabuktan. Yok ya duruyor. Allah Allah. Kimse yapamıyordur. Ama yani çok saçma şeyler yazıyor <gülüyor> Kimse yapamıyordur onu. O kadar uzun. Herhalde. <gülüyor> Yani onu olan o, o o o zaman e, hani bizim çevremizi okuyan okumuştur. Evet tabii biz okuyorduk. Yani, okuduğunu varsaydım. Okuyorduk ki hay, okuduğunu varsaydım zaten bulur. iki tane adam var. <gülüyor> bir bir Halit bir Halit. Ha. Çünkü Halit Neyse, onu okuyt. Okuyordu. Fatih benim yazdığım o kadar saçma şeyi okumamış da olabilir yani. Ha, Okumuştu. Ee, Halit bok atacağım diye. He. <gülüyor> Dediktiz zeketmiştir. Çünkü evet. ben böyle yazınca ha. işte Halit de böyle yazıyordu. He. Bunlar keyifli şeyler, Bunlar arkadaşlar. şeyler arkadaşlar. Güzel şeyler. O yüzden yaptık forumu. Evet. Ee, Bakın, forum, forum yaptık. Siteyi yeniledik. Ondan sonra e, podcastlerimizi eksiksiz devam etmeye çalışıyoruz. Daha Aa, güzel şeyler ekleyeceğiz. Daha güzel şeyler ekleyeceğiz. İşte PlayStation 4'ten canlı yayın, Can yayın yapmaya çalışıyoruz. Yapıyoruz, yapacağız. Belki işte bakalım daha farklı şeyler yapacağız. Oğlum yarın aslında eee bir de bilgisayardan denesek mi lan? Niye? Guild Wars açalım. Bilgisayardan? Nasıl ha. yapacağız bilgisayarını lan? Twitch. Olur deneyelim. Guild Wars deneyelim. Guild Wars açamayız da. Niye açamayız? <gülüyor> <gülüyor> Patch <Pek> yükleyecek misin? <gülüyor> <gülüyor> Yüklersin lan. <gülüyor> ya neyse, açarız başına oynuyoruz ama bende o sınavıksızlık oyun var bende. E bende yok. Yeah. Neyse bakarız sonra. İkinizde Yarın de deneyiz. yüklü olan bir Guild Wars var herhalde. O Hearthstone ya. var mı sende? Ha yok ha. Deneriz ya. Bir Yoksa de Harsson'da biz karşılıklı bakarız ya. Bir şey yaparız Hayır bu şey işte, YouTube ilk denemeler yapacağız. Ben Hangouts denemesi yapmak istiyorum. Ha. Hani... E, yapabiliriz öyle şeyler. Deneyeceğiz, olacak bir şeyler arkadaşlar yani. Ama sizden de geri dönüş istiyoruz. Geri dönüş yap. Yani orada mısın değil misin? Benim de arkadaşım ya. Evet. Allah Allah. <gülüyor> yaz ya, bir şey yaz. Ulan YouTube'da bile bir video video koyuyorsun, altına Avrat küfrediyor en azından diyorsun. Geripler bakmış küfredmiş. <gülüyor> <gülüyor> hani sen de küfrediyorsun ama olsun diyorsun Dedim, Bak demek ki varmış bir derdisin. Evet. Neyse, bir şeyler sizden biraz yeni öncük bir şey bekliyoruz. Ee, yani en azından bir kişi mi konuşuyorum, beş kişi mi konuşuyorum, kaç kişi konuşuyor? Bak Twitch'te işte görüyorum, sekiz, 12 on kişi kişi oynuyor. <gülüyor> <iki kişi> <gülüyor> <gülüyor> yani giren çıkanlarla birlikte herhalde bir 30 kişi falan da herhalde aynen. bugün. Ama e, en fazla 12 kişi gördük. 94 kişi hoş görmüş diyor Twitch'de ama ya o başka bir şey Ben onu bilmiyorum. Toplam o Toplam unique gören unique sayısı mı olabilir. yoksa tıklama sayısı mı? Yok. 94 kişi seyretti diyor. Hmm. 94, defa, 94 defa görüntülendi falan diyor yani. yani. 94 defa görüntülendiyse bir kişi kapatmıştır, yeniden açmıştır. Onları da bilmiyorum. sayıyor mu? Unique mi değil bilmiyorum mi? Bilmiyorum ki bakarız. Onu merak evet. ediyorum. Ama e... hadi onu bitirelim artık lan. Dondum burada. Tamam bitti. Bitti. Gigatron, <gülüyor> Gigatron.